Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ələ Resulina Muhammedin və ələ əlihə və Evet, değerli kardeşlerim, bu dersin konusu iman esasları nelerdir? İman esaslarında kaynak ve yöntem nedir? Yani iman esasları ve iman esaslarının hangi kaynaklardan, hangi yol yordan takip edilmek suretiyle tespit edildiği, tespit edilebileceği, hususu üzerinde konuşacağız. imanla ilgili çok kısa bir tarif vermek istiyorum. İman sözlükte em kökünden geliyor. Emniyet, güven anlamına geliyor bu kelime. Türkçe'ye de geçmiş zaten. iman da bu manada güven vermek, güven duymak yahut güvenli kılmak, kendinden yana emin kılmak anlamına gelebiliyor. Ama özellikle Tasdik anlamına gelen, amentü billahi de olduğu gibi ba harfi celi ile geçişli hale gelen iman sözcüğü doğrulamak, yakinen, inanarak bir, şey, bir şeyi onaylamak, tasdik etmek anlamına geliyor. Mümin kelimesi de bu manada onaylayan, tasdik eden, doğrulayan demektir. Bu sözlük anlamı. İstilahi olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'den getirmiş olduğu bütün bilgileri, hükümleri, değerleri tasdik etmek, onları benimseyip kabul etmektir. Bu kimseye mümin deniyor. İman esasları tabiri de imanın başlıca ilkeleri demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize gerek Kur'an-ı Kerim yoluyla gerek hadisler yoluyla intikal etmiş yüzlerce binlerce bilgi var. Bütün bunların hepsine herhangi bir insanın iman etmesi bunları tek tek tespit edip yerli yerince Kur'an'da ya da hadislerde bunları bulup bunların her birini bir bilgi olarak aynı zamanda zihninde netleştirmesi ve gereğine iman etmesi çok zor bir şey. Dolayısıyla bunların hepsinin temeli olabilecek belli ilkeler, ilke değeri taşıyan belli hususlar vardır. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle ile ilgili olan inancımızın temeli nedir? Allah'a imandır. Allah'a iman dendiği zaman bunun içine Artık Allah'ın bütün noksan sıfatlardan münezzehliği, bütün kemal sıfatlarla muttasıflığı doğrultusunda Allah Azze ve Celle için olması gereken sahih inanç bunun üzerine inşa ediliyor. Ben Allah'a iman ettim demiş olduğunuzda ulemanın yüzyıllar boyunca imali fikir, istimbat, istihraç faaliyetleriyle geliştirmiş olduğu, sahih Allah'a imanın muhtevasını oluşturan yüzlerce, binlerce meseleye de iman etmiş olduğunuzu zımnen ikrar etmiş oluyorsunuz. Bunun manası budur. Ben meleklere iman ettim dediğiniz zaman, ceza İslam alimlerinin sahih melek algısı nedir? Bu sorunun cevabı sadedinde maddeler halinde melekler şöyledir, böyledir, şöyle değildir, şöyle olamaz. Melekler hakkında şöyle bir inanca sahip olmamız lazım gibi madde madde sıralamış oldukları, yine yüzyılları bulan bu istimbat, istihraç, istidlal faaliyetleri neticesinde oluşmuş, tekamül etmiş ya da tekemül etmiş melek inancı Sizin o tek cümleyle ben meleklere iman ettim sözünüzün mündericatında vardır. Onun mazmununda vardır, olmalıdır. Diğer iman esasları da böyledir. İşte bunlara esas denmesi biraz bundan kaynaklanıyor. Yani bunlar çok temel umdelerdir. Diğerleri bunlar üzerine bina edilir. Hem bu yönü vardır hem de meselenin şöyle bir yönü vardır. Esas denemesi. Olmaklıkla alakalı. Namaz kılmak diyoruz. Linin getirmiş olduğu bir ibadet biçimidir. Namaz kılmak neye dayanır? Kur'an'a ve Efendimizin ilgili beyanatına dayanır. Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim bize namaz kılın diye bir emir yönelttiği için biz namazın farz olduğunu anlarız biliriz. Peki Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz bunlar... Allah azze ve celle tarafından gönderilmiştir. Allah azze ve celle'ye iman böylece efendimize imanı, keza Kur'an-ı Kerim'e imanı da ne yapmış oluyor, tasammun etmiş oluyor. Yahut namaz, oruç, zekat, hac, cihat, tesettür, kafirlerle münasebetlerdeki bazı efendim hudud Müslümanlarla münasebetlerde olması gereken bazı ahkam ahlak, adab, Efendimiz'den bir şekilde bize intikal etmiş olan bütün bunlar da peygambere iman esası üzerine oturuyor. Bu bakımdan ilgili iman esasları Müslümanlık adına gerek inancımızı, gerek uygulamalarımızı, davranışlarımızı, gerekse ahlaki tutumlarımızı oluşturan bütün bir muhtevayı ne yapıyor? Tazammun ediyor. Bütün bir muhteva bunun üzerine bina ediliyor. Yani bunlar olmasa, Allah'a iman etmese kişi, meleklere iman etmese, peygamberlere iman etmese, kitaplara iman etmese yahut ne olur? Namazında, orucunda, zekatında, hacında İslam adına her ne varsa itikadi, fıkhi yahut ahlaki bütün bunlar havada kalır. Bunların hepsinin üzerine oturmuş olduğu temel söz konusu iman esaslarıdır. Bu iman esasları da özellikle Hazreti Cibril'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip sormuş olduğu o 3 soru 4 soru var. O 4 soru zımnında çok açık bir ifadeyle karşımıza çıkıyor. Onu Bugüne kadar birçok derste burada e, arz etmiştik. Yine çok kısaca arz edeceğim. Ancak şu akla gelebilir. İman esaslarının kaynağı hadis midir? Kur'an gibi en temel kaynağımızda iman esasları geçmiyor mu? İman esası diyoruz. Bu kadar önemli. Bütün bir dinin üzerine kurulu olduğu en temel mesele nasıl Kur'an'da geçmez şeklinde bir soru akla gelebilir. Hayır, iman esasları Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'in dili, üslubu, muhataplarıyla kurmuş olduğu ilişki biçimi böyle bir ansiklopedi formatında olmadığından Kur'an-ı Kerim iman esasları diye bir başlık açmaz. İman esasları şunlardır diye maddeler halinde bize, bizim beklediğimiz şekliyle iman esaslarını anlatmaz. Ama Kur'an-ı Kerim değişik efendim, ifade biçimleriyle, bağlama göre, o günkü soruya, sorunlara göre, iman esaslarını içinde bulabileceğimiz ifadeler kullanır. Bunun için örnek vermek çok abes bir şeydir. Âmene fiiliyle, bağ harfi celiyle birlikte, Âmene billahi, âminu billahi, yu'minune billahi, billahi ve lievmil ahiri, billahi ve rasulihi, yahut ve rusulihi, ve melâiketihi, keza, ve bil enzela aleykum şeklinde bu formatta onlarca yüzlerce ayeti kerime var. İman ve iman esaslarının bir kısmını ama Allah'a ve ahiret gününe imanı ama Allah'a ve Resullere ve meleklere imanı ama Allah'a Resullere kitaplara imanı ama özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba imanı ondan önceki peygamberlere indirilen kitaplara imanı açıkça iman edilmesi gerekli birer esas olarak husus olarak çok açık sarih biçimde ortaya koyan dediğim gibi onlarca ayeti kerime var. Yahut bunlardan herhangi birini inkar etmenin çok büyük derin bir sapkınlık olduğunu ifade eden ayetler var. Bu bakımdan Kur'an okuyanlar az yok ne demek istediğimi biliyorlar. Örneğe gerek yok. Ha çok da gerekiyorsa söz gelimi Nisa suresi 136. ayet kelimede ya'a'minu billahi Ey iman edenler Allah'a ve ve resülüne indirmiş olduğu kitaba ve ondan önceki peygamberlere indirdiği kitaba iman edin. Her kim Allah'a, meleklere, kitaplara, Resulüne ve ahiret gününe karşı inkar içinde olursa, o kimse çok derin, çok uzak Efendim bir sapkınlığın içine düşmüş olur. Nisa 136. Bir örnek yani. Keza amenur Resulü me unzileyleyhimirrabbi vel mu'mirun kulluna mene billahi ve melâiketihi ve rusulihi diye her akşam okumuş olduğumuz amenur Resulü, Yani Bakara suresinin son hikayeti kerimesi de bu sırette hatırlanabilir. Ala külli hal Kur'an-ı Kerim kendi dili ve gündemine göre iman esaslarını bize kendi formatıyla anlatmaktadır. Ama Efendimizin hadisinde biz bunun daha açık daha detaylı bizzat iman nedir sorusuna cevaben serdedilmiş şeklini görüyoruz. Abdullah İbni Ömer'in babası Hazreti Ömer kanalıyla nakletmiş olduğu malum meşhur Cibril hadisi diye bilinen bir rivayet var. İbni Men'de bir muhaddis olarak bu rivayetin sıhhatı üzerinde alimlerin icma ittifakı olduğunu söyler. Bu rivayette İbn Ömer radıyallahu anh'a Basra'dan bir grup insan geliyorlar. Orada Mabed el-Cüheni'nin kaderi inkar yönündeki fikri üzerine çıkıyorlar. Oluşan gündeme dair gidelim Medine'de ashaba bu meseleyi açalım diye yola çıkıyorlar. Haç ve umre seyahatı zımnında oluyor. Onu da ifade etmiş olayım. Ve Abdullah İbni Ömer'in mescide girerken görüyorlar, fark ediyorlar ve yanına hemen sokuluyorlar. Ona durumu anlatıyorlar. Abdullah İbni Ömer diyor ki bilin ki ben o kimselerden beriyim. Onlar da benden beridir. Onlarla işim olmaz diye. Yanlış bir tutum içindeler. Bir kimse kadere iman etmese yemin ederek bunu söylüyor. Kadere iman etmeyen bir kimse Uhud dağı kadar altın hayır yoluna harcasa bunun hayrını göremez. Kadere iman etmiş olması gerekir. Sonra işte babası Hazreti Ömer'den bu hadis şerifi aktarıyor. Diyor ki babam Ömer bin Hattab anlatıyor Bir gün Efendimiz'in yanında otururken içeriye saçları simsiye, elbisesi bembeyaz, üzerinde yolculuk izi alameti görünmeyen ve kimsenin de tanımadığı bilmediği ilginç bir insan girdi. Efendimiz'in dizlerinin önüne geldi diz çöktü, ellerini dizinin üstüne koydu ve Efendimiz'e sorular sordu. İlk sorduğu soru Mel-İslam, İslam nedir? Efendimiz ona İslam'ın şartları diyebildiğimiz o 5 esası anlattı. İşte enteşhedelle la ilaha illallah ve anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Ondan sonra namaz kılman, ondan sonra Ramazan orucunu tutman, i̇şte, zekat vermen ve hacca gitmen bildiğimiz imanın İslam'ın 5 esasını saydım. Ondan sonra sadakt doğru söyledin diye efendimizi onayladı. Hz. Ömer diyor, biz de şaşırdık. Hem soruyor, hem de onaylıyor. Genelde bilmeyen insan sorar. Demek bu biliyor. O zaman e, o kimsenin ilginçliği onların gözünde bir kat daha artmış oldu. Bu defa mel iman diye imanı soruyor. İman nedir? Şeklinde. Efendimiz de ona bizim amen amentü esasları diye bildiğimiz o altı maddeyi sayıyor. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel kaderi kulli hayrihi ve şerrih. Diye cevap veriyor. Yani Allah'a iman etmendir. Meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kadere bir bütün olarak acısı tatlısı bir bütün olarak kadere de iman etmendir diyor. Yine sadakte diyor. Doğru söyledin diyor. Ondan sonra ihsanı soruyor. Üçüncü sorusu. Efendimiz'e mel ihsan diyor. Akbirni anil ihsan. Başka varyantlarda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. El ihsanu en te'budallaha ki enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yaraqke diye cevap veriyor. İhsan, Allah'ı sanki onu görüyormuşsun gibi efendim kulluk etmen. Ee, sen onu görmesen de onun seni gördüğünün farkında ve bilincinde olmandır. Yani ibadeti, iyiliği, yani bütün bir hayatı Allah Azze ve Celle beni görüyor. Ben azazı Allah'ı görüyorum gibi davranmalıyım. Bütün ibadetlerimden muamelatıma, bütün bir ubudiyet hayatım sanki Allah'ı görüyormuşum titrekliğinde, titizliğinde olmalı. Ben onu göremesem bile o beni görüyor. Bunun arkasında da bu bilinç olmalı. Ondan sonra kıyameti soruyor. Efendimiz soruya muhatap olan kişi sorandan daha iyi bilmiyor. Ben de bilemem diyor. Öyleyse bana onun Alametlerinden, işaretlerinden haber ver diyor. Efendimiz de ona bildiğimiz o meşhur cariye efendisini doğurduğunda baldırı çıplak efendim yalın ayak koyun çobanlarının davar otaranların binalarda yarıştığını boy ölçüştüğünü gördüğünde kıyameti bekle anlamında. Ondan sonra kalkıp gidiyor. Sonra biraz zaman geçiyor. Herkes şaşkın. Efendimiz Hazreti Ömer'e dönüp soruyor. Ya Ömer, etedri men is-sailu. Ey Ömer, soru soran kimdi biliyor musun? Kultu Allah ve Resuluhu a'lem kâle fe innehu Cibrilu aleyhisselam ce-ekum yuallimukum dînekum. O Cibril'di. Aleyhisselam size geldi. Size dininizi öğretmek için. Evet, bunun birçok varyantı var. Burada geçen sene hatırlıyorsanız işte Cibril hadisinde Buhari varyantında kadere iman maddesi geçmez, Müslim varyantında vardır şeklinde de bir efendim tez vardı. Bu tezin de çok efendim muteber olmadığını izah etmiştik. Bununla alakalı açıklama yapmıştık. Konuyla ilgili sadece İbn Ömer radıyallahu anh'tan Gelen rivayetler değil. Birçok sahabiden gelen rivayetler var. Yani aynı olayı bize aktaran başka sahabiler de var. Ve o sahabilerin rivayetlerinin hepsinde de kadere iman maddesi var. İki İbni Ömer radıyallahu anh kanalı gelen bu varyantında Buhari varyantı hariç diğer bütün versiyonlarında ne var? Kadere iman maddesi var. Dolayısıyla sadece Buhari varyantında yok. Şimdi O kadar sahabiden geliyor hepsinde var. İbni Ömer'den gelenlerin de diğer varyantların hepsinde var. Sadece Buhari'de yok diye herhalde kadere iman hususunda bir insanın şüphe izhar etmesi Buhari'ye saygı değil de herhalde Buharicilik olur. Evet kaldı ki kaderle alakalı Buhari'de de birçok bahis var. Her neyse konumuz kader olmadığı için buraya hemen yine takılıp kalmayalım. Burada çok önemli bir husus var. Hz. Cibril, Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özellikle iman nedir diye soruyor. Ve Efendimiz de burada imanın maddeler halinde anlatıyor. Aslında Efendimizin de e, üslubuna baktığımızda çok aşina olmadığımız bir cevapla karşılaşıyoruz. Çünkü Efendimizin e, imana dair ifadelerine baktığımız zaman zaman zaman imanı bildiğimiz ameli bazı meseleler olarak aktardığına da şahit oluyoruz. Yani sadece itikadi meseleler değil, itikadi meselelerin dışında İslam'ın getirmiş olduğu herhangi bir ameli mesele olabilir, yahut ahlaki bir tutum olabilir. Bütün bunları Efendimiz'in iman olarak gördüğünü ve iman olarak aktardığını Efendim rivayetlerde görebiliyoruz. Abdi Kays oğulları son, Efendimiz'in son döneminde yani vefatına yakın dönemde bunlar yani Mekke'nin fethinden sonra gelip Efendimiz'e heyet halinde sorular soran, e, dini öğrenip tekrar kabilelerine dönüp dini anlatan insanlar. Bunlarla ilgili hadis kitaplarında epey bir bilgi var. Bu insanlar da geliyor Efendimiz'e ve bize öğrenmemiz gerekli olan, döndüğümüzde Dostumuza, ahbabımıza aktaracağımız e, bilgiler ver, nasihatler et diye Efendimiz'den böyle nasihat istiyorlar. Efendimiz de onlara size imanı nasihat ediyorum, imanı emrediyorum diyor. Bilir misiniz iman nedir? Orada Efendimiz imanı onlara anlatırken İslam'ı anlatıyor. Yani bu hadiste geçen İslam'ın 5 esası var ya, yani kelime-i şehadet. Ondan sonra da namaz, oruç, zekat ve haccı anlatıyor. İman budur diyor. Başka bir şey yok orada İslam'ı anlatmıyor. Yani sadece iman başlıkta iman var onun altında bunları anlatıyor. Oysa bu hadis-i şerifte imanı ayrı anlatıyor, İslam'ı ayrı anlatıyor, ihsan'ı ayrı anlatıyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerif e, imanla ilgili olarak kavramsal çerçeveyi e, oluşturmak bakımından en kaynak hadistir. ...en merkezi hadistir. İslam'da iman nedir sorusunun... ...ilk cevabını bu hadis-i şerif oluşturması lazım. Bu konuda çünkü nas niteliği taşır. Diğer hadisler zahirdir. Bu nastır. Yani bizatihi... ...iman İslam farkını da bu hadis-i şerif ortaya koyar. İmanın ne demek olduğunu birebir... ...tam karşılığını da bu hadis-i şerif ortaya koyar. Bu bakımdan Cibril hadisi etrafında... ...efendim... İman esaslarını konuşmak daha sağlıklı olur. Evet. E, belki bu şekilde giriş de yapmış oldum. İman nedir sorusu burada anlamlı duran bir soru. İman nedir? Biliyorsunuz bizim itikat ve kelam tarihinde alimlerimiz iki gruba ayrılmış ehli sünnet alimlerden bahsediyorum. Ehli hadisin öncülüğünü yapmış olduğu bir grup alim imanın Tastik, ikrar ve amel olduğunu söylerler. Yani iman üç şeyin toplamıdır. Kalbin onaylaması, dilin bunu ifadeye dökmesi, amellerin de gereğini yerine getirmesi, azaların da gereğini yerine getirmesi. Ehli hadis böylece imanı bir bütün İslam olarak anlamaktadır. İslam'ın getirmiş olduğu gerek inançla alakalı, gerek uygulama ve davranışlarla alakalı, gerek ahlaki tutumlarla alakalı bütün değerler ehl Hadis'e göre imandır. Yani ehl Hadis'e göre aslında iman İslam'ın bütünüdür. Az evvel de ifade ettiğin gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen birçok hadiste ehl Hadis'in bu yaklaşımını destekleyici niteliktedir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İman 70 küsür şubedir. Bunun en üst noktasını la ilahe illallah oluşturur. En alt noktasını yerde gördüğünüzde önemsemeyeceğiniz ama insana zarar verebilecek herhangi bir maddeyi tutup kaldırmak oluşturur diyor. da imandandır yahut imandan bir şubedir buyuruyor. Şimdi yerden eziyet veren bir maddeyi kaldırmak bir uygulama, bir amel, bir davranış biçimidir. Ama en tepesindeki la ilahe illallah bir inanç biçimidir. Bunların hepsini Efendimiz imanın 70 küsur şubesi içinde değerlendiriyor. Şu halde Efendimiz imanı başı itikat, tevhid, sonu Sosyal hayatta insanlara zerre kadar da olsa yapılacak hizmet olarak bize takdim etmiş oluyor. Bu aslında İslam'dır. İslam nedir diye sorulmuş olsa verilecek cevap da bundan farklı olmazdı. İslam tevhidle başlar, ibadetlerle devam eder, sosyal hayattaki haramlar, helamlar, helallar karşısındaki mesuliyetle Efendim yolunu sürdürür ve en nihayetinde insanlara faydalı olmak, şu ya da bu şekilde, şu ya da bu ölçülerde bir şekilde insanlara hizmet etmek, kötülüğü engellemek, iyiliğin yaşaması ve yayılması adına çalışmak, çabalamak şeklinde bunu özetleyebiliriz. Ama Efendimiz başlığına iman kelimesini getiriyor. İman 70 küsür şubedir diyor. Bunun dışında mesela bir kimse soruyor iman nedir? Efendimiz ona cevaben ne diyor? İman hasenatının seni memnun etmesi, seyyiatının seni rahatsız etmesidir. Yapmış olduğu hayırlardan yana memnun olan, işlediği kötülüklerden yana üzülen, rahatsız olan insan, işte mümindir şeklindeki bir anlatım da yine bir itikadi içerik taşımıyor. Daha çok davranışsal ya da ahlaki bir içerik taşıyor. İşte Efendimiz'in dilinde sallallahu aleyhi ve sellem cibril hadisini bir tarafa koyacak olursak genel olarak iman, İslam birdir. İtikat, amel, ahlak birdir. İmanı bir bütün olarak İslam'ın getirmiş olduğu değerlerin toplamı olarak Efendimiz takdim eder. Ehli hadis de meseleye buradan yaklaşıyor. Rivayetlerde bunu görüyorlar sık sık. Diyorlar ki İman, bir yönüyle itikattır, yani kalbin tasdikidir. Bir yönüyle efendim, bunun ifade edilişidir, ikrardır. Bir yönüyle de nedir? Bunların hayata geçirilmesi, yani amel, yani davranış ve uygulamalar bütünüdür. İbn-i Mende, Kitab-ül İman isimli eserinde, başlıklar halinde imanla alakalı konuları Altına dizmiş olduğu zengin rivayet efendim dizgesiyle açıklarken orada imanın 70 küsür şube olduğu yönündeki o sahih hadisin efendim öncesinde bir başlık olarak diyor ki Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek de imanın aslındandır, esaslarındandır. O zaman ehli hadise göre iman esasları dendiğinde Müslümanın Müslüman olması itibariyle yükümlü olmuş olduğu her türlü efendim yükümlülük bunun içine giriyor. Ve ardından da imanın 70 küsür şube olması hadisini veriyor. 70 küsür şube ifadesini eğer tahdit için değil kesretten cinaye olarak algılarsak 70 rakamını Araplar Bir şeyin çokluğunu anlatmak üzere kullanırlar ya. Yani imanın birçok şubesi vardır. İman denilen şey insana öyle bir gönül zenginliği kazandırır ki o gönül zenginliği içerisinde iman yani kelime-i tevhidden Allah'ın varlığını birliğini peygamberinin peygamberliğini ikrar ettikten sonra artık ibadetlerden muamelata, ahlaka, Efendim sosyal hizmetlere kadar çok geniş alanda birçok, çok çok iyilik, efendim e, davranış biçimlerinin hepsini kuşatır demiş oluyor. Bunların hepsini de e, esas olarak, iman esası olarak ehli hadis kabul ediyor. Ancak alimlerimizin özellikle kelami meşrep olanların tavrı, tutumu bu konuda farklı. Onlar Efendimizin Cibril hadisindeki ifadesini esas almak suretiyle imanın ne olduğu sorusuna mahiyet itibariyle erkan itibariyle ne olduğu sorusuna farklı cevap veriyorlar. Onların bir kısmı diyor ki iman sadece kalbi ile tasdiktir. İman tamamen kalpte olan bir şeydir. Kalbin efendim iman esaslarında zikredilen iman, hususları onaylaması, benimsemesidir. İmam Maturidi bu görüştedir. Eşarilerden, sonraki dönemlerden gelen birçok alim bu görüştedir. Keza, yine, kelam meşrepli ulema bir kısmı diyor ki, iman kalb tasdikin yanında, dil ile ikrardır. Bunların bir kısmı diyor ki, dil ile ikrar imanın, mahiyetini oluşturan, parçalardan bir parça değil de kişinin sosyal hayatta mümin olarak muamele görmesi için hukukta mümin kabul edilebilmesi için bir şarttır diyor. Böyle diyenler de var. Yahut rukni zaittir. Olmadığında kişi kafir olmuş olmaz diye izah getirenler de var. Evet demek oluyor ki imanın Mahiyeti ne olduğu hususunda imanı sadece bir inanç meselesi olan olarak görenler olduğu gibi, hayır iman sadece bir inanç meselesi değildir. İman aynı zamanda bir ikrar meselesidir, ifade meselesidir. Aynı zamanda bir davranış ve uygulama meselesidir diyen iman aslında İslam'ın bütünüdür. Gerek inanç esaslarıyla, gerek fukih esaslarıyla, gerek ahlaki efendim, yönleriyle böyle bakanlar da var ama ehli sünnet içindeki bu ayrışmanın ehli hadis ve kelamcılar şeklindeki bu ayrışmanın tekfir meselesine yansıyan tarafı var mı diye soracak olursanız tekfir meselesine yansıyan bir tarafı yok yani şu adam mümin midir kafir midir şu işi yapan adam yahut şu ameli terk eden kişi şu ibadeti yerine getirmeyen kişi kafir olur mu sorusuna cevap sadedinde Çel amcısı da, hadisçisi de aynı çizgide toplanıyor. Diyorlar ki yok, herhangi bir ameli o ameli inkar etmeden, hafife almadan, alay konusu kılmadan, sadece ve sadece tembelliğinden, ihmalinden dolayı terk eden kişi kafir değildir diyorlar. Dolayısıyla o zaman mesele burada, burada biraz daha farklı bir vece kazanmış oluyor. Ehli hadis, imanın Mahiyet olarak ne olduğu sorusunun cevabında ameli uygulamayı imanın içine dahil ettiği halde küfür nedir sorusuna cevapta efendim bunların terkini küfür olarak görmüyor. Sonuçta yani tekfir meselesi kim müslüman kim kafir kim mürtet bunların tespitine iş geldiğinde ehli hadisle kelamcılarımız arasında bir fark yok. Ama ehl sünnet dışı fırkalar, hariciler ve mutezile onların tavrını biliyoruz. Hariciler diyor ki ameli terk eden kişi imandan çıkar kafir olur. Namaz kılmamış, oruç tutmamış, hacca gitmemiş, üzerine farz olduğu halde zekat vermemiş olan bir kimse zekatı vermediği için günahkar olur. Büyük günah olduğu için de bu kişi imandan çıkmıştır, dinden çıkmıştır, kafir olmuştur diyor Mu'tezile diyor ki hayır, imandan çıkmıştır doğru ancak kafir olmamıştır. İmanla küfür arasında, el menzile beyin el menzile teyin dedikleri orta bir konumda fasık ismini verdikleri bir kişidir bu adam diyorlar. Ama ahirette de tıpkı kafirler gibi ebediyen cehennemde kalacaktır. Azabı onlara nispetle biraz daha hafif olsa da cehennemde ebedi kalacaktır dediği için Yine sonuç itibariyle mutezile haricilerden çok farklı bir yerde durmuş olmuyor. Evet. Şimdi burada sadece birkaç cümleyle bir nükte olarak buna da işaret edeyim. Tarihte kelamcıların az evvel arz ettiğim şekilde iman konusunda görüş beyan etmesi, ehli hadisin tam karşı yerde durup aksi yönle görüş beyan etmesi bizim açımızdan ne ifade eder? Bizim açımızdan öyle sanıyorum şunu ifade eder. mesela tekfir meselesi olduğunda biz kelamcıların durduğu yerde durmalıyız. Çünkü orada kelamcıların teorisi kelamcıların imanın mahiyetine, erkanına dönük görüşü Ehli hadis tarafından da dolaylı olarak benimsenmiştir. Birine kafir demek, şunu yapan yahut şunu terk eden adam kafir olur mu, olmaz mı sorusuna cevap vereceksek yahut böyle bir tartışmanın içindeysek amel imandan bir parça değildir. Amelin olmaması imanın olmaması anlamına gelmez. Namaz kılmamış bir adam kafirdir diyemeyiz. ekser fakihlerin görüşü de bu istikamette. Ama mesele davet ve irşad meselesi ise birinin kafir olup olmadığını değil, onu tartışmıyor, konu, gündem, bağlam, imanı ve İslam'ı konuşmaksa nasıl mümin olmalıyız? İyi mümin olmanın, ideal anlamda imanın ölçüleri nedir? şartları nelerdir, nelerdir meselesini konuşuyorsak, insanları bu manada irşad ediyorsak, bilgilendiriyorsak, yönlendiriyorsak, yani davet ve irşad edebiyatımızda demek istiyorum, ehli hadisin yaptığı gibi, tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, imanla İslam'ı birbirinden ayırmamalı, imanı İslam gibi Efendim bir bütün olarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yetmiş küsür şubedir iman dediği hadis-i şerifteki çerçeveyi esas almak suretiyle gerek inanca taallük eden, gerek davranış ve uygulamalara taallük eden, gerekse ahlaki tutumlara taallük eden boyutlarıyla bir bütün olarak anlatmalı. Böyle anlatmamız durumunda ilgili ibadetler konusunda daha fazla teşvik, daha güçlü bir vurgu yapmış oluruz. Ama imanla İslam arasında, itikatla amel arasındaki o teknik, efendim, kelami ayrıma, farka, yerli yersiz temas ettiğimizde, bu, yani insanların zihinlerinde ne kadar fazla kloser açarsak, ne kadar fazla ayrıntı ve detay, özellikle de teknik özellikle detay getirirsek, insanların amele, coşkuya, Bir şeyi sahiplenmeye karşı duygularını o nispette böler ve parçalarız. İslam bir bütündür. Arkadaş senin yapman gereken şudur. Diyerek bir bütün olarak anlatmalı. O teknik ayrıntıları davet ve irşad edebiyatında mümkün mertebe kullanmamalı. Diyerek bu noktayı bu şekilde toparlamış olalım. Evet şimdi iman esasları maddesine buradan geçebiliriz. İman esasları ile ilgili ayetler sa dediğinde bir şeyler söyledik. Bir ayet örneğine işaret ettik. Efendimizin hadis-i şeriflerine, imanla ilgili hadis-i şeriflerine, oradaki üslubuna da işaret ettik. Cibril hadisine yer verdik. Cibril hadisinin özellikle iman esaslarını belirleme konusunda kriter olacağını, temel ölçüt olacağını ifade ettik. Bunun karşısında bir de yetmiş küsür şubedir iman diyen hadise işaret etmiş olduk. Ehli hadis işte kelamcılar arasındaki bakış farkına, bunun kaynağına ve bugün bizim için ifade ettiği anlama işaret ettikten sonra şimdi iman esasları peki nelerdir? İman esaslarıyla ilgili bu genel çerçeveyi gördük de nelerdir? Evet az evvel de ifade ettiğim gibi hemen oradan kaldığımız yerden devam edecek olursak İman esaslarını tespit ederken takip etmemiz gereken, burada biz bir akaid kelam dersi yaptığımız için takip etmemiz gereken çizgi kelamcıların çizgisidir. Çünkü bu alan onların ihtisas alanıdır. Bu alanda en yetkin sözü söyleyecek olanlar yine kelamcılardır. Uzmanlık alanı bu olduğu için konuyla ilgili bütün NAS'ları değerlendirmiş, Konuyla ilgili gerekli istimbat, istihraç ve istiddal faaliyetlerini yapmış, tamamlamış olmaları bakımından bize en fazla güven verecek tespiti onlar yapmış olmalıdır. Allahu Alem. Bu itibarla iman esasları dendiğinde biz sadece ve sadece itikat esaslarını anlarız. Yoksa dediğim gibi İslam'ın, ihsanın, ahlakın esaslarını bunun içine katmayız. Nitekim bu konuda da bizim en temel referansımız nedir? Hazreti Cibril hadisidir. Hazreti Cibril geliyor Efendimiz'e soruyor. Dört soru sorulardan bir tanesi iman nedir sorusuydu. Orada Efendimiz kendisine imanın şu altı şey olduğunu söylemiş oluyor mealen. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete öldükten sonra dirilmeye iman ve Acısıyla tatlısıyla bir bütün olarak kadere iman. Altı madde. Bunlar iman esaslarıdır. Biz bunları zaten çocukluktan itibaren hem kendimiz öğreniyoruz hem de çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. 32 Fars kültürü bizde çok önemli bir formülasyondur. İmanın şartı altıdır bunlar sayılır. İslam'ın şartı beştir. Efendimiz'in Abdükayis oğulları heyetine öğretmiş olduğu adına da iman dediği o 5 esası sayılır. Şartlar olarak sayarız, zikrederiz. İman esasları bu altı madde. Peki bu iman esaslarının kaynakları nelerdir? İman esaslarını nereden elde edebiliriz? Hangi yolu yordamı takip ederek buna ulaşabiliriz? Sorusu da dersimizin. İkinci bölümünü oluşturuyordu. Ancak oraya geçmeden önce yine bununla alakalı bir mesele daha var. İman esasları konusunda günümüzde şöyle bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Şimdi diyelim ki Hz. İsa'nın nüzülü meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Birileri diyor ki Hz. İsa inmeyecek. Efendim. Şundan dolayı inmeyecek. Karşı taraf diyor ki inecek, şundan dolayı inecek. Ayet okuyor yahut hadis okuyor. Alimlerin sözlerine atıf yapıyor. Buna benzer konular var. Akaid kelam kitaplarının bir kısmında var, bir kısmında yok. Efendimizin hadislerinde de birer iman esası olarak zikredilmemiş. Söz gelimi Cibril hadisinde şunlara iman etmen gerekir derken o şunlar arasında Hz. İsa'nın nüzülü maddesi yok. Mehdi meselesi yok. Buna benzer daha birçok husus yok. Ancak bugün bunlar iman bağlamında tartışılıyor. Taraflar neredeyse birbirine girmiş vaziyette. Şimdi test şu. Arkadaş, inanmamız gereken iman esasları ortadadır. Amentü esaslarıdır. Bir Müslüman olarak biz bunlara inanmakla yükümlüyüz. Bunun dışında işte nüzülü İsa'ymış yahut bir başka hususmuş bunlar bizim iman esaslarımızda yer almazlar. Dolayısıyla bunlara iman etme yükümlülüğümüz yoktur. Tez bu. Şimdi bu tez kısmen haklı doğru ama kısmen doğru değil. Doğru olduğu taraf şu doğru. Hz. İsa'nın nüzülü meselesi bir iman esası değildir. Amentü esasları içerisinde Hz. İsa'nın nüzülüne iman yoktur. İman esasları dediğimizde birinci dereceden anlamamız gereken şey nedir arkadaşlar? 7'den yetmişe bütün Müslümanların inanması gereken, inanmadığında mazur sayılmayacağı esaslar demektir. Bu da Kur'an'daki onca ayetin yanında, Efendimizin onca hadisinin yanında, Hz. Cibril'in özel olarak dini öğretmek için geldiği böyle bir ortamda özellikle de soruya konu olmuş ve Efendimiz'den böyle kalıp haliyle alınıp bütün ümmete çok meşhur rivayetler şeklinde ilan edilmiştir, ulaştırılmıştır. Artık insanların bu altı hususta mazeret hakkı yoktur. Peygamber diye bir şeyi bilmemek, melek diye bir şeyi bilmemek, ahireti bilmemek, Keza kaderi bilmemek bu herhangi bir insan için e, ben bunları bilmiyordum demek kâfi bir mazeret olmaz. Bunlar 7'den yetmiş herkesin bilmesi gereken iman esaslarıdır. Bunlara zaruri iman esasları diyebiliriz. Bunu da şuradan hareketle söylüyoruz. Alimlerimizin tekfir meselesiyle alakalı beyan ettiği çok önemli bir kriter var. Zaruratı diniye dedikleri şey bu. Zaruratı diniye demek İslam'ın getirdiği zaruri olarak, zorunlu olarak 7'den 70'e herkesin bildiği, bilmesi gereken hükümler, esaslar demektir. İşte meleklere iman, öldükten sonra dirilmeye iman, İslam'ın böyle bir inancı getirdiğine dair 7'den 70'e herkesin bilgisi vardır. Bu o kadar zorunlu bir bilgidir ki herhangi bir insan bunu bilmediğinde ya ben bunu duymadım demesi bir mazeret sayılmaz. Müslüman olmanın çünkü ilk şartıdır bunlar. Bu maddeleri ikrar etmek. Ve bunlar medrese mektep eğitimi görmeyi de gerektirmezler. İslami muhitte yaşayan bir insan o muhitte medese mektebe gitmese bile bir şekilde yolda yürürken bir muhabbet ortamında oturup konuşurken ederken mutlaka camiye gittiğinde namaz kılacak ya bu adam Müslüman sonuçta. Bir şekilde mutlaka kulağına bu bilgiler çalınır. Birinin ağzından duyar. Bunlar bizim edebiyatımıza da geçmiştir. Melek gibi insan falan derler ya. Dolayısıyla bunlara zaruratı diniye diyoruz dinden olduğu hususunda en ufak bir şüphe yok üstelik e, dinde böyle bir hükmün böyle bir bilginin olduğu hususunda 7'den 70'e bütün insanlar eşit düzeyde ve bütün insanlar bu bilgiyi paylaşıyor ve ortak dolayısıyla bu hususlara iman zaruri imandır yani 7'den 70'e herkesi bağlayan imandır Bir de ne vardır arkadaşlar? Bir de nazari boyutu vardır. İnsanların imana, itikadi meselelere dair bilgisinin bir de nazari kısmı vardır. Yani sorup araştırarak, ilgili ayetlere eğilip okuyarak, ilgili hadisleri tarayıp inceleyerek yahut alimlerin ilgili kitaplarını kurcalayarak bir şekilde nazar, istidlal, Araştırma neticesinde ancak öğrenilebilecek, araştırmayan, eğitimini, öğretimini görmeyen kişilerin bilmeyebileceği, bilmediğinde de mazur sayılabileceği bazı itikadi meseleler vardır. İşte Hz. İsa'nın nüzülü böyle bir meseledir. Nazaridir. Ne anlamda nazaridir? vahile sabittir. Efendimizin bu konuda hadisleri vardır. Nazari olması yani araştırmaya bağlı olmasıdır. Yani yolda yürüyen işte Müslüman bir muhitte yaşayan bir insan illa bu bilgiyle karşılaşmıştır, birinden duymuştur diyebileceğimiz o kadar yaygın bir bilgi değildir. Bu itibarla Nüzul-i İsa meselesi imanın zaruri kısmından yahut zarurat-ı dini yeden değildir. Bu itibarla inanmayanı, bilmeyeni kafir olmaz. Ancak... Ee, Burada şu inceliğin altını çizmemiz gerekiyor. Kaçırmış olduğumuz bir nokta bu. Hz. İsa'nın nüzülü meselesiyle ilgili gündem oluştu. Bir grup dedi ki inmeyecek böyle bir şey yoktur bu Hristiyanlıktan geçmedir. Bir grup dedi ki hayır asla Efendimizin bu konuda tevatüre varan hadisleri vardır. Şimdi bu adam ne oldu? Böyle bir itikadi meseleyle artık yüz yüze geldi. Şimdi Hazreti İsa'nın nüzülüne bu adam ya inanacak ya inanmayacak. Hz İsa'nın nüzülü konusunda bu adam inanmamak yönünde bir tutum geliştirirse bu adam mesuldür. Konuyla ilgili neden araştırma yapmadım Şimdi nazari mesele olduğunu söyledik ya. Yani kaynaklara dönüp araştırmak gerekir. Hocalara gidip sormak gerekir. Eğitimi, öğretimi olan bir meseledir. Dediğimiz için sen araştırma yapmadan... Hemen birinden duydun, inkar ettiler, reddettiler, hemen reddettin. Sana konuyla ilgili hadislerin olduğu söylendi. Hadisleri inceleme gereği duymadın. Kalkıp hemen reddettin. Bunun hesabını Allah insana sorar. Bu kişi kafir olur demiyorum ben. Ama e, iman esası değil diye, yani 7'den 70'e herkesin özel medrese, mektep eğitimi görmese bile, Bir Müslüman olduğu için bilmesi ve inanması gereken meseleler içinde yer almaz demekle beraber konu gündeme geldiğinde yanlış bir inanç da bu konuda bir Müslüman benimseyemez. Doğru inanç neyse o doğru inancı bulup tespit etmek ve o inanca efendim sahip olmak zorundadır. Evet. Olayın bir de şu boyutu var arkadaşlar, iman esasları dediğimiz şey bir başlangıçtır, bir ilk adımdır. İmanın olmazsa olmaz şartlarıdır. Peki burada mı kalır hayat? İlk defa siz hele bilginin, fikirlerin bu kadar yayıldığı, ayaklarımızın dibine kadar taşa taşa internetten, sosyal medyadan geldiği böyle bir zamanda siz sadece İslam'a ve imana dair 6 madde biliyorsunuz. Ben sadece bu altısına inanırım. Ondan sonra çekip gittiniz çöle orada devenizle davarınızla bir hayat sürdünüz. Daha hiçbir insanla karşılaşmadınız. Böyle bir şey yok. Şu halde ikinci adım ne olacak? Artık Müslüman olduğunuz için Müslümanlığınızı yaşamanıza paralel olarak bir takım bilgiler edinmeniz gerekecek gerekecek Bu bilgileri edinirken o bilgilerin muhtevasına da inanacaksınız. Namaz farzdır buna inanmak zorundasınız. Bir adam dese ki namaz farz değildir kafir olur. Ama namazın farz olduğu hususu iman esası mıdır değildir. Buradaki inceliği anlatamıyorum güçlük çekiyorum bunu anlatmakta. Namazı inkar eden kafir olur ama namaz iman esası mıdır değildir. Çünkü namaz amelle alakalı bir meseledir. İman esası Allah'a, Resulüne, kitabına imandır. Namaz da Allah'ın, Resulünün ve kitabının onlarca efendim nasla ortaya koyduğu bir dini esastır. Namaz dini esastır ama itikadi bir esas değildir. İtikadi esas yalın inanç konusu olan meselelere denir. Namaz ise genel olarak dini bir esastır. Ama bir kimse namazın Olmadığını iddia etmiş olsa kafir olur. Demek ki bir insanın küfre girmesi için illaki iman esaslarıyla çelişmesi, çatışması yetmez. Ben bu altı maddeye iman ediyorum ondan sonra ama namazı kabul etmiyorum. Bu altı maddeye iman ediyorum ama tesettürü kabul etmiyorum dese bu insan mümin olamaz. Bu küfürdür. Çünkü bu daha baştan altı maddeye iman ediyorum sözüyle çelişmektedir. Altı maddeye iman ediyorsan bu maddelerin içinde kitaba iman varsa ve Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim bize tesettürü emrediyorsa, hicabı emrediyorsa, cilbabı emrediyorsa yahut idna-i cilbabı emrediyorsa senin kalkıp da tesettür yok, hicab yok demen o zaman senin kitaba iman konusundaki Çelişkini ortaya koyar ki sen kitaba iman etmiş değilsin. Yani dolayısıyla bizi söz konusu altı iman esasıyla çatışma, çelişme noktasına itecek, düşürecek inanç problemleri olabilir. Bu amelle ilgili olabilir. Bu ahlaki bir tutumla alakalı olabilir. Yahut itikadi bir mesele olabilir. Bu aradaki dengeyi iyi kurmak lazım. Evet iman esasları 6'dır Ancak iman esaslarının gereği olarak, devamı olarak, muhtevası olarak bizim inanmamız gereken meseleler sadece bu altı maddeden ibaret değildir. Günlük hayatta karşılaştığımız bütün meselelere dair eğer açık ayet varsa, açık kat'i hadisler varsa onlara da bizim iman etmemiz gereklidir, yükümlüdür. Eğer zarurat-ı diniyedense üstelik bunlar namaz gibi, zarurat-ı diniyedense bunların inkarı ayrıca ne olur? Bizi imandan çıkartır, baştaki iman esaslarıyla çatışır hale getirir. İman esaslarını kabul ettiğimizi söylerken bir taraftan da söz konusu zarurat-ı diniyeden olan bir meseleyi inkar etmekle iman esaslarını ne yapmış oluruz? Çiğnemiş, yıkmış oluruz sözümüzün bir manası. Kalmaz. Burada bir incelik daha var. İnceliğin içinde incelik daha var. Şimdi ne dedik? İman esasları 6 Bunların gereği dalları budakları muhtevası yahut mazmunu sadedinde onlarca belki yüzlerce mesele var. Güzel. Bu onlarca yüzlerce mesele içinde kat'i olanları var. Zanni olanları var. Kat'i olanları yani açık ayet yahut açık kat'i hadisle sabit olanlar zanni olanları açık ayetle değil yoruma açık bir ayetle sabit olan yahut kat'i bir hadisle değil zanni bir hadiste haberi vahitle sabit olan diyelim. Yahut delaleti açık olmayan bir hadiste sabit olan meseleler vardır. Mesela Allah'ın sıfatları ile ilgili sıfatlar Allah'ın zatının aynı mıdır gayrı mıdır? Tekvin sıfatı zatî sıfat mıdır yoksa fiili bir sıfat mıdır? Anlatabildim mi? Buna benzer meseleler. Bunlar nedir? Bunlar artık açık ayetle sabit değildir. Keza açık bir hadisle de sabit değildir. Kat'i bir hadisle de sabit değildir. Bunlar imanda kat'i olmayan zanni meselelerdir. Bu meseleler ama inananları çerçe inananlarının nezdinde Amentü'nün o altı esasının mazmunu ve muhtevası dahilindedir. Şimdi bu meseleleri inkar etmek küfür değildir. Mutezile söz gelimi Allah'ın sıfatlarının zatının aynı ya da gayrı olmadığını işte kadim olduğunu kabul etmiyor. Şimdi mutezile bundan dolayı kafir oluyor mu? Olmuyor çünkü bunlar kat'i değil zanni Bunlara biz kelami içtihadi yahut kelami nazari meseleler diyebiliriz. Fıkhın nasıl içtihadi hükümleri varsa kelamın da böyle içtihadi nazari hükümleri vardır. Yahut eşariler tekvin sıfatını zati sıfatlardan saymıyor, fiili sıfat sayıyor diye haşa eşariler kafir olur mu? Olmaz. Kat'i bir mesele değildir. Açık ayete yahut kat'i ve açık bir hadise doğrudan dayanmıyor. Tamam ama bu muhteva içerisinde öyle meseleler de vardır ki namaz gibi. Oruç gibi, Ramazan orucu gibi daha doğrusu açık ayetlerle sabittir, kat'i ve açık hadislerle sabittir. İşte bu meseleleri inkar etmek nedir? Allah saklasın küfürdür. Şimdi bir meseleyi inkar etmenin küfür olmasıyla yekten kişinin mümin olabilmesi için, imana ilk adımı atabilmesi için gerekli olan iman maddeleri birbirinden farklı şeylerdir. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz diye bu açıklamayı da yapıyorum. Hocam madem inkarı küfürdür, o zaman neden bunlar iman esası değildir? Ha, sadece iman esasını inkar küfür değildir. Hakkında ayet olan bir hususu inkar etmek de küfürdür. Ama söz konusu ayete konu olan şey doğrudan ne olmayabilir? iman esası olmayabilir. Anlatabildim mi? Neden hakkında ayet olan bir hususu inkar küfürdür? Çünkü kitabı inkara yol açar. Dolayısıyla imanın altı esasından birini nakzetmiş olur. İmanın altı esası az evvel de ifade ettiğim gibi imana girmemiz için ilk etapta mümin olmamız için gerekli olan esaslardır. Ama söz konusu muhteva içerisinde kat'i olsa bile namaz gibi, oruç gibi, işte nüzülü İsa meselesi gibi kat'i olsa bile bunlar iman esası değildirler. Ama inkar edildiği durumda ne inkar edilmiş olur? İşte orası konuşulur. Şimdi Hz. İsa'nın nüzülü meselesi hocam kat'i ise, kat'i bir meseleyi inkar küfürse, tamam tamam. İman esaslarından olmasa bile Hazreti İsa'nın nüzülünü inkar eden kişi kafir olur mu? Sorusu burada anlamlı. Ben Hazreti İsa'nın kıyametin eşiğinde bir kıyamet alameti olarak dünyaya ineceğine inanmıyorum diyen bir insan kafir olur mu? Olur derseniz yanlış, olmaz derseniz yine yanlış. Fihi tafsil demek durumundayız. Bunun detayı var. Şimdi... Hz. İsa'nın nüzülünün kat'i olmasıyla namazın farziyetinin kat'i olması arasında fark var. Burada yeni bir pencere açıldı. Kat'iler de kendi içinde ikiye ayrılır. Zaruri kat'iler var, nazari kat'iler var. İlim nasıl iki kısma ayrılıyorsa bilgi, zaruri bilgi, nazari bilgi. Aynı şekilde Hz. İsa'nın nüzülüne dair bilgi, ilim de zaruri ve veya herhangi bir dini esasın kat'i olduğunu bildiğimiz dini esasın efendim e, o esasa dair bilgi de nazari ve zaruri olmak üzere ikiye ayrılır. Namaz kat'idir ve kat'ili zaruridir. Hz. İsa'nın nüzulü kat'idir ama kat'ili zaruri değil nazaridir. Ne demek? Türkçesi şu demek. Namazın İslam'ın getirdiği bir hüküm olduğu hususunda 7'den 70'e bütün Müslümanlar ortak bilgi sahibidir. Namaz ibadeti ilk nesilden itibaren tabaka tabaka kitleler halinde gerek uygulama gerek sözlü efendim telkin ve tavsiyelerle bugüne kadar ulaşmıştır. Tevaturun bu şekliyle Sadece ehli hadis, ehli fıkıh, ehli kelam, alimler muhitinde rivayet edilen, okunan, kitaplarda müzakere ve mütalaa edilen, bu şekilde ulema tabakaları içerisinde tevatür ifade eden meseleleri birbirinden ayırmak durumundayız. Hz. İsa'nın nüzülü meselesi 7'den 70'e bütün Müslümanlar muhitinde, umumi efendim bağlamda, mütevatir değildir. Namaz gibi tabaka tabaka kitlesel bir tevatüre varmış değildir. Hz. İsa'nın nüzülü meselesindeki tevatür sadece ehli nezdinde tevatürdür. Yani bunu hadisle, fukuhla, itikat ve kelam gibi İslami ilimlerin çeşitli branşlarıyla iştigal eden Basra'ya, Küfe'ye, Bağdat'a gidip oralarda mescitlerde sonraki yüzyıllarda medreselerde eğitim gören, hadis rivayetlerini derleyip toparlayan, müzakere mütalaa eden ve 7'den 70'e sokaktaki umum Müslümanların bilmediği, ulaşamadığı mesleği, işi uzmanlığı olduğu için onların bilip ulaşamadığı yüzlerce belki binlerce rivayete, dini bilgiye, hususa bu şekilde muttali olan alimler nezdinde efendim, Hz. İsa'nın nüzülü meselesi mütevatirdir. Buna biz senet tevaturu deriz. Diğerine ise kitlesel tevatur deriz. Yahut diyebiliriz. Meseleye böyle yaklaşırsak o zaman efendim durum biraz daha netlik kazanmış olur. İşte umumu, bütün umuma yayılan, 7'den 70'e herkese, zaruratı dini yederken kastelilen budur. 7'den 70'e herkesin duyduğu, duyabileceği bu kadar mütedavil olan Efendim dini bilgiler, zaruratı diniye denir bunlara. İşte bu bilgilerin inkarı kim olursa olsun, alim yahut cahil, avam yahut havas küfürdür. Namaz bunlardandır. Ama bir iman esası değildir. O ayrı bir şey, onu baştan konuştuk. Ama sadece ehli nezdinde, işte senetli rivayet yoluyla, yahut kitaplarda yazılmak, mütalaa edilmek suretiyle yayılan, havasın, ehli ilmin muhitinde tedavül eden bilgiler, hususlar, hükümler arkadaşlar bunlar sadece ehli için kat iyilik ifade eder, umum için kat iyilik ifade etmez. Dolayısıyla inkarı sadece ehlinden olan birisi için küfür sebebidir. Umum için inkarı küfür sebebi değildir. Bir adım daha var, bitmedi. İçtihan tecezi kabul ettiğine göre avamdan birisi Hz. İsa'nın nüzülü meselesini inkar etti Allah dedik ki ona sorar neyi sorar sen bilmeden niye inkar ettin sen avamsın Allah seni belli meseleleri bilmemekten yana mesul tutmuyor işin uzmanlık alanın olmadığı için peki belli meseleleri bilmeme konusunda mazur olman inkar etme konusunda mazur olduğunu gösterir mi Bilmemek nötr bir durum. İnkar etmek bir iddia taşıyor. Böyle bir şey olmayacak demek bir iddia ifa. Bu iddianın dayanağı var mı? Yok. Bundan dolayı Allah adamı mesul tutar. Kafir olur diyemiyorum ben ama mesul tutar. Ancak bu insana açıklandıktan sonra, dendikten sonra efendim bak falan hadis kitapları liste çıkartılır. Falan falan sahabiler, falan falan tabiler, falan falan müsnit, medar nitelikli Hadis imamları şu ifadelerde Hazreti İsa'nın ineceğine dair Efendimizin beyanatını bize naklediyorlar. Falan falan fakihler, falan falan müfessirler, falan falan akide ve kelam yazarı olan büyük alimler ve imamlar kitaplarında Hazreti İsa'nın ineceği meselesini bir kıyamet alameti olarak takrir ediyorlar, tahrir ediyorlar. Arkadaş ne konuştuğunu kulağın duysun inkar ediyorsun bak bunun bilincinde ol dediği halde şimdi bu bilgi o adamı ne yaptı ihtihad teceziyi kabul ettiğine göre o adamı o konuda uzman alimler gibi mesul hale getirdi. Uzman alimler yıllarını verdiler. Bütün konularla alakalı hadisleri, bilgileri efendim topladılar. Bu adama adeta bir kitap çapında şöyle 30-40 sayfalık, 50 sayfalık bir kitap çapında O alimlerin bütün çabalarının hülasası, belki hülasanın hülasası sayılabilecek ne yapıldı? Bir takrir yapıldı. Dendi ki Hz. İsa'nın üzülü meselesi böyledir. Bu adam artık ne olmuştur? O konuda bilgi sahibi olmuştur. Artık avam değildir. O konuda avamın bilmediği kadar bilgiye sahiptir. O kadar hadis biliyor, o kadar imamdan bahsediliyor, o kadar fukuk kitabından. Dolayısıyla bu adam inkar ederse maazallah diyoruz Allah saklasın diyoruz evet iman esaslarında kaynak nedir meselesine de böylece girmiş olduk kaynak nedir arkadaşlar iman esaslarında kaynak Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir Tabii ki Efendimiz'den nakledilen tevatüre varmış hadislerdir Efendimiz'in cibril hadisi de iman esaslarını bize özetler ama sadece o değildir Diyeceksiniz ki Cibril hadisi mütebatir değil doğru mütebatir değil ama iman esasları ile ilgili o altı esas sadece ilgili hadisle açıklanmış değildir. Ayetler de bunu açıklar. Başka hadisler de bunu açıklar. Bahsetmiş olduğumuz hususlara imanı bize birçok ayet birçok hadis açıkladığı için bunların toplamında ne vardır? Ayetler zaten mütevatır de hadislerin toplamında ne vardır? Manen tevatür dediğimiz efendim durum vardır. Bu itibarla iman esasları dediğimiz o altı madde, evet o altı madde tevatürla, kat'i delillerle sabittir. İcma. Bir itikad esasını belirleyen bir kriter midir? İcma ile sabit bir meselenin inkarı küfür olur mu? Şeklinde de bu meselenin devamı var. İman esası, ilgili ayet yoksa, ilgili hadis yoksa, sadece icma ile iman esası sabit olmaz. Konu ile ilgili icma iddiası da, Yani ortada ayet yok, ortada efendim hadis yok ama icma var, böyle bir şey mümkün değil. Bu çok çok efendim spekülatif bir meseledir. Yani böyle bir şey yok, bu tamamen kurgusal. Konuyla ilgili ayet olmayacak, konuyla ilgili hadis olmayacak ama o konuda alimlerin neyi olacak? İttifakı olacak, o mesele icma ile sabit olacak ve biz de onu dini esas diye benimsemiş olacağız. Asla böyle bir şey olmaz. Mutlaka konuyla ilgili ayetler vardır, hadisler vardır. İcmada ilgili ayet vadislerin hadislerin delaletini pekiştirir. O ayetleri ve hadisleri başka biçimde yorumlamamızın önüne geçer. Çarpıtmamızın, saptırmamızın önüne geçmiş olur. Kıyas, içtihat, nazar, iman esasları için bir ölçü müdür, kaynak mıdır? Değildir. Kıyas olsun, nazar olsun, içtihat olsun bunlar... Zanni delillerdir. Açık kat'i deliller değildir. Oysa iman esası olabilmek için mutlaka ne olması gerekir? Kat'i olması gerekir. Üstelik çok temel bir mesele olması gerekir. Evet. Bunu Edille-i Şer'iyyenin şu halde iman esasları için kaynaklık teşkil edebilecek iki delili vardır. Birincisi Kur'an, ikincisi hadis. İman esasından bahsediyorum ha. İtikadi meseleden bahsetmiyorum. Yahut imani bir meseleden bahsetmiyorum. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. İman esası demek başka şey. İmani bir mesele başka şey. İtikat esası başka şey, itikadi mesele başka bir şeydir. Allah'ın sıfatları zatından ayrı, zatının aynı da değildir, gayrı da değildir prensibi bir iman esası değildir ama imani bir meseledir. Bir itikat esası değildir ama itikadi bir meseledir. Buradaki itikadi meseledir derken ki itikat nedir? Sadece alanı belirler. Yani amel ve uygulamayla ahlak ve tutumla alakalı değil. İnançla alakalı bu meseleleri demek. Yoksa 7'den 70'e bütün Müslümanların bilip inanması, bellemesi gereken aksi yönde bir inanca sahip olduğunda dinden çıkması gereken bir mesele demek değil. Anlaşıldı. Evet. Yöntemle Kaynakları anladık. Kur'an olmalı, sünnet olmalı anladık. Yönteme gelince arkadaşlar, yöntem usulü fıkhın özetle takrir etmiş olduğu bir yöntemdir. Yani Kur'an'ı Arap dilinin gramer ve edebiyatının belirlemiş olduğu normlar çerçevesinde anlamak, bizim usulü fıkhı kitaplarının delalet bahisleri, mezheplerin yer yer detaylarda farklı görüşler beyan etmesi gerçeğini mahfuz tutmak kaydı şartıyla aslında Arap dilinin ilgili konulardaki gramer ve edebiyatının bize normlarını yansıtırlar. Kur'an Arabi bir kitap olması bakımından haliyle yöntem olarak Kur'an'ı anlamanın ve ondan itikadi ilkeleri tespit etmenin yolu da nedir? Arap dilinin Teammülleri, taarrufları ve efendim kurallarıdır. Arabi bir metni, Arabi bir akılla değil de, Türk'i bir akılla yahut Rumi bir akılla çözmeye kalkarsanız, metni ne yaparsınız? Metni çarpıtırsınız, saptırırsınız. O zaman yöntemin ilk ayağı dildir. İkinci ayağı nedir arkadaşlar? Sadece... Ee, işte icmanın devreye girmiş olduğu nokta burası. Sadece dilsel verilerle metni çözümlemek kifayet etmeyebilir. Bunun yanında mutlaka neye bakmamız gerekiyor? Bunun yanında mutlaka bize e, ilgili ayetlerin muradını, mazmununu e, net biçimde görmemizi, tespit etmemizi sağlayan sünnete bakmamız gerekiyor. Ve sahabenin konuyla ilgili algısına, İdrakine bakmamız gerekiyor. İşte sünnetin, asarın ve icmanın da rolü burada. Yani belli bir ayeti, itikat ilkesi olabilecek nitelik taşıyan belli bir ayeti, bakacağız sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, imamlar, müçtehidler, alimler nasıl anlamışlar. Onların anladığından bağımsız, hatta onların anladığına rağmen, biz kendimiz bir anlam geliştirmeye kalkarsak işte kader inancında bunu yapanlar var bu ne olur? Bu kaynağım Kur'an ama yöntemim yabancı böyle bir duruma düşmek olur. Kaynağımız Kur'an olduğu gibi yöntemimiz de Kur'an'ın muallimi Efendimiz ve onun talebede olan ashabın yöntemidir. Biz yöntemde sünneti ve sahabenin uygulamasını, anlayışını, algısını, idrakini esas kabul ediyoruz. bu Çok çok özet olarak söylemiş oldum burada. Ee, yani bizim akide, kelam kitaplarımız, usulü fıkıh kitaplarımız zaten meseleyi e, bu şekilde arz ediyorlar. Ayet, hadise atıf yapmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda icmaya atıf yapıyorlar. Yani ayetleri ve hadisleri nasıl anlamamız, nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda belirleyici bir ölçüt olarak ulemanın algısını, ulemanın çıkarımını burada merkeziyleştirmiş oluyorlar ki son derece isabetlidir, son derece gereklidir. Aksi takdirde icma efendim o ölçüt kaldırıldığında Kur'an'ı ve hadisleri kafamıza göre yorumlamak keyfek eder. Efendim açıklamak ve oradan e, İslam'ın kendisiyle bile çelişebilecek, çatışabilecek bir takım sonuçlara varmak pekala mümkündür. Ve bunu yapmaya çalışanlar olmuş mu? Olmuş. Bunu yapanlar? Olmuş. Çok manidar bir örnektir yani. Kitab-ı Kur'an daha önce de burada bahsetmiştim. Ebu Abdillah ed-Demizani Iraklı Hanefi Fakihin Açın bakın bir örnek olsun diye. Fahrul Razi'nin tefsirinde de bunun çok daha genişini bulabilirsiniz. Orada bütün itikadi mezhepler bidat Fırkalarıyla, diğer fırkalarıyla bütün itikadi mezhepler kendi görüşlerini bir şekilde bir ayetle temellendirmişlerdir. Bir şekilde bir ayeti kendi görüşlerini onaylayacak biçimde yorumlayabilmişlerdir. Parçacı Kur'an anlayışı, yöntemimizin de reddettiği bir yaklaşım tarzıdır. Parçacı Kur'an yahut parçacı hadis okuması yahut ayeti, hadisi kavrama Kendi efendim itikadi kabullerine uygun anlam vermek suretiyle e, ayetleri ve hadisleri kendi itikadi duruşunu, görüşlerini onaylayacak biçimde yorumlamışlardır. Bu bakımdan Kur'an ve sünnet yanında icma bizim Kur'an ve sünnetle kuracağımız entelektüel ilişkinin biçimini ve sınırlarında belirler. Ben sözü bitiremeyeceğim ya ben hep devam ediyorum. Saat kaç oldusa 3 3 çeyrek geçiyor. İyi saatimiz var. Yani burada saatimiz var. Vaktimiz var yani. Saat vakit yerine kullanılmıştır. Saatle vakit arasındaki ilişki hal mahal ilişkisidir. Vakit saate giriyor mu yoksa del medul ilişkisi midir evet? Saat vakte delalet ediyor. Mecaz-ı mürsel vardır. Şimdi şu açılmaya Soruları alalım. Zaten geçen haftadan kalan sorular vardı. Şimdi bütün anlattıklarımı toparlamazsam unutulur, dağılır, gider. Ben de bu akış içinde belki ilk defa anlatıyorum bunu. Dolayısıyla toparlamış olayım. Benim için de iyi olur. Bir şeyleri iyice kafamda en azından ifade sadedinde netleştirmiş olurum. Anlayış, idrak seviyesinde net de. Şimdi... İmanın iki boyutu var. Zaruri iman, nazari iman. Keza bilgi kaynaklarımızın iki boyutu var. Zaruri olanı, nazari olanı. Anlaşıldı? İmanın zaruri boyutu 7'den 70'e herkesin bilip inanması gereken meselelerdir. Bunlara teknik ifadeyle zarurat-ı diniye denir. Anlaşıldı. Yahut zarurat-ı diniye içerisinde imanla ilgili olanlar diyelim biz. Namaz da zarurat-ı diniye dendir ama imanla ilgili bir mesele değildir birinci derecede. İşte zarurat-ı diniye içerisinde imanla ilgili olan bu meseleler iman esaslarını oluşturur. Amentü'nün altı esasıdır bunlar. Bir de ne vardır? İmanın nazari vardır. Yani ancak... Bu işin eğitim öğretimini gören, keza belli bir cüz'i meseleyle alakalı kafası karışan, bir soruya muhatap olan yahut bir şekilde aklına düşen, kimseyi ilgilendiren ve ondan sonra kimsenin nazar yapması, gidip bir hocaya sorması, bir alime danışması, konuyla ilgili araştırma yapması, neticesinde kişinin sorumlu olacağı iman, boyutu vardır. Yahut böyle meseleler vardır. Anlaşıldı? İşte İmam Gazzari'nin bunların örneklerini az evvel vermiştim zaten. İman esasları, imanı zaruriye girer. Onun dışında birçok kelami mesele, Allah'ın sıfatları ile ilgili meseleler örneğini vermiştik. Bunlar da nereye girer? İmanı nazari kısmına girer. İmam Gazali'nin İl camul avam an ilmil kelam isimli bir eseri var. Aslında İmam Gazali bu eserini işte bu tasnif üzerine, bu denklem üzerine kurmuştur. Avamın bilip inanması gereken meseleler başkadır diyor. Onlar çok sınırlıdır diyor. Adeta onları iman esaslarıyla özetliyor. Ancak havasın bilmesi gereken meseleler onlar kelam kitaplarında, Efendim o muhtevada karşımıza çıkan meselelerdir diyor. Bu bakımdan avamı kelamdan uzak tutmak gerekir diyor. i̇lcam avam an ilmi kelamda İmam Gazali'nin ortaya koymuş olduğu bu bakış açısı, bu yaklaşım tarzı da bizim burada anlatmak istediğimiz efendim şeyi teyit ediyor diyebiliriz. <gülüyor> bu itibarla bilgi kaynağı olarak delilin de Nazarisi ve zarurisi var dedik. Bunun zımnında tevaturun da zarurisi var bir de nazarisi var. Bu tevaturun nazarisi cessasın usulünde geçen bir şey vardır. Cessas tevaturu ikiye ayırır. Zaruri tevatur istidlali tevatur der. İstidlali tevatur dediği işte bu nazari tevaturdur. Ancak ehlinin bilebileceği, sokaktaki 7'den yetmişe insanların bilemeyeceği, Değişik itibarlarla Keşmili de böyle dört çeşit tevatürden bahseder. Bunlardan bir tanesi işte tabaka tevatürü. Az evvel benim söylediğim kitlesel tevatür. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. Bir de ne var? Bir de e, senet tevatürü var. Müsnit çevrede yayılan, bilinen tevatürü var. Bunlar önemli. Niye önemli arkadaşlar? Biraz da nasbiyel tarzı olsun piyasada çok böyle efendim bu konuda tevatür var dolayısıyla kafirsin bu yanlış bir şey Hz. İsa'nın nüzülü meselesi hakkında tevatüre varan hadisler var dolayısıyla inkar eden kafir olur şeklinde çok eksik ve çok efendim e, hesapsız avami sayılabilecek biçimde yargılar var tutumlar var bunlar yanlış tutumlar İşte bu incelikler bunun için gerekli zaruri olanı var nazari olanı var. Haliyle imani meselelerinde zaruri olanı var. Mesail daruri yeril iman. Mesail nazari yeril iman şeklinde taksime efendim, mütevakkıf olan, mevkuf olan bir boyutu var mesele. Evet, önce bu mu gelmişti? Hangi tür hadisler itikad için delil kabul edilir? Mütevatir hadisler haricindeki hadislerde delil kabul edilir mi? Görüş farklılıkları neler? Nüsur-i hadisler mütevatir derizinde mi? Kat'i açıktan kastınız. Mütevatir ve manen Net manasına mı? Evet. İşte bu anlattıklarımla herhalde vuzuha kavuşmuştur. Hadislerden itikat için delil kabul edileni mütevatir olanlarıdır. İtikat için delil kabul edileni. Ee, ama itikatın itikadi esas olabilecek yahut iman esası olabilecek olanları efendim hangileridir? Bu altı esastır. Ayetlerle ve hadislerle sabit olandır. Ama herhangi bir itikadi mesele e, olabilmesi için konuyla ilgili bir hadis varsa o hadisin ne olması gerekir? Mütevatir olması gerekir. Yahut hükmen mütevatir olması gerekir. Bu da nedir? Mütevatir kadar iyi olması gerekir. Bazı haberi vahidler vardır. Bunlar bir takım karinelerle ne olurlar? Mütevatir derecesine çıkabilirler. Yani ilgili haberi vahidi alimler ve fakirlerin hepsi kabul ederse ne olmuş olur? Mütevatir olmuş olur. Muaddisler biraz çerçeveyi geniş tutuyorlar. <gülüyor> Haberul vahid el muhtef bil karain sadedinde diyorlar ki işte buhari ve Müslim ümmet bunlar üzerinde ittifak etmiştir şeyheyn. Şey Dolayısıyla şeyhinde geçen hadislerde nedir? Haberi vahittir ama muhtef bil karain yani telakki bil kabul var. Alimler onları kabul etti. Dolayısıyla ondaki hadisler de katidir. Yanlış bir şey bu. Doğru bir tutum değil. Bukhari'de ve Müslüm'de geçen her hadis itikada girer diye bir şey yok. Ümmetin genel olarak buhari ve Müslüm'e göstermiş olduğu teveccüh içlerinde geçen her bir hadise teşmil edilemez. Uyarlanamaz. İtikadi meselelerde peki zaman zaman kelam kitaplarında mütevatır olmayan, meşhur olan rivayetler var. Evet bu meşhur olan rivayetler de İtikad kitabına girer mi? Girer. Ancak itikat kitabındaki bütün meseleler iman, küfür ayrımına denk düşen meseleler değildir. İtikad yahut kelam kitaplarındaki bütün meselelere e, iman etmek, efendim, Zorundayız. Bunlardan bir tanesine iman etmedim mi adam kafir olur diyemeyiz. Daha çok bir ikinci cümleyi söylemiş olayım. İtikad kitaplarındaki herhangi bir meseleyi inkar küfürdür diyemeyiz. Bunların bazıları küfrü değil bidatı muciptir. Anlaşıldı? Yani bir insan mesler üzere mesi inkar etmiş olsa bundan kafir olmaz. Bidat lazım gelir gibi. Açıktan kastımız Evet mütevatir ve manası net demektir. Doğru gökleri yerleri yaratan ve her şeyi yaratan Allah'tır ama Allah Celle Celaluhu yaratan kimdir diyen birine en güzel cevap nasıl olabilir? Allah kendisinin de kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Evet ya işte arkadaşlar çelişki denilen bir şey vardır. Bu arkadaşa verilecek cevap önce bir mantık okumasını önermektir. Çelişki Allah Azze ve Celle dendiğinde ne anlarız? Allah neye denir? Yani Allah herhangi bir ilah demek değildir. Allah azze ve cel tek ilahtır. Zorunlu varlık, vacibül vücud olandır. Bu itibarla vacibül vücud olan bir şey zaten iki tane olmaz. İki tane vacibül vücud olamayacağına göre kendi gibisini Yaratması söz konusu olmaz çünkü yarattığı hiçbir zaman kendi gibi olmaz çünkü biri yaratmam yaratılmamış diğeri yaratılmış olur. Yaratılmamış efendim e, olanla yaratılmış olan birbirine eşit olmayacağı için Allah'ın yarattığı şey her ne kadar büyük olursa olsun her ne kadar muazzam olursa olsun hiçbir zaman Allah gibi olamaz. Bu çelişik bir durum olduğu için, söz konusu olamayacağı için böyledir. Yoksa Allah'ın kudretinin sınırı olduğu için değil. Tamam. Yani Allah'ın kudreti saçmalığa taallük etmez de diyebilirsiniz. Allah kendisinin de kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Dediğim gibi bir şey ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın kudretini sınırlayacak durumda değildir. İşte yani önce bu adama Allah hakkında bilgi vermek lazım. Allah'ın sıfatları hakkında bilgi vermek lazım. Kudret sıfatı hakkında özellikle bilgi vermek lazım. Bunları öğrendikten sonra bu soruların zaten daha baştan yanlış kurgulanmış olduğunu bu kardeşimiz anlayacaktır. ya Yanlış ben meseleyi, yani insanlar meseleyi yanlış bilir. Bir kavramı eksik yahut yanlış öğrenirler. Ondan sonra o eksik bilgi üzerine kimsenin çözemeyeceği sorular sorarlar. O kimsenin çözemeyeceği soru aslında meselenin zayıflığından ya da insanların cahilliğinden değil, yanlış anlamadan kaynaklanır. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yanlış anlamadır üstelik. Yani her zaman soru masum değildir. Bazen de sorular yanlıştır. Yanlış, en zor cevaplanan sorular yanlış sorulardır. İnsanlar da yanlış soru sorduğunda cevap alamadığı için de gördün mü kimse bilemedi ya falan derler. Halbuki bu kendi sorusunu tekrar test etmesi için bir fırsattır ona. Bir dakika ya niye kimse cevap veremiyor? Allah Allah benim sorumda bir gariplik var herhalde deyip dönüp kendi kendisini sorgulaması lazım. Evet çok soru soran biri Kur'an'ın şu anki halinin ikali olduğuna inanmıyorum dediğinde nasıl ikna edilebilir? Aynı kişi ben ateist bir ailede büyüdüm belli bir yaşa ulaştığımda dinler hakkında araştırma yapmaya başladım. Birçok Müslüman ve birçok Hristiyan'dan dinletiler aldım. Müslüman hiçbir kişi beni ikna edemedi ve beni Hristiyan kişi ikna eder tatmin olursam Allah bundan dolayı hesap sorar mı? Sonuçta ben araştırdım ama hiçbir Müslüman beni e, dolduramadıysa bundan sorumlu muyum? Neden sorumlu olayım diyor bu kişiye ne denir? Evet e, yani bizim o kimsenin sorularına cevap veremeyişimiz var. Bu bizim eksikliğimiz olabilir keza soru anlamsız olabilir soru çok ciddi bilgi eksikliklerine yahut yanlış anlamalara dayalı olabilir. Bu itibarla yanlış e, sorulan sorunun doğru cevabı olmayacağı için e, bu adam da kendisinin cevapsız kaldığını o zaman İslam'ın ikna edici bir din olmadığını e, düşünme noktasına gelebilir. Ama bunda e, haklı değildir. E, Hak din arayışı bu kadar basit, bu kadar romantik bir şey değildir. Böyle e, çok da arabesk bir şey değildir. E, bulamadım, olmadı kardeşim falan deyip dönülmez. Hak dini arıyorsan e, ve Hristiyanlık beni ikna ediyor diyorsan, İslam'a sorduğun soruları Hristiyanlığa sordun ve cevabını aldın öyle mi? Evet. İşte sorduğumuz sorular, acaba bizim, dinden beklentilerimiz mi? Bir başka ifadeyle azaba bunlar birer pazarlık mı? Ne soruyoruz? Hakikaten bir inanç krizi yaşıyoruz, inanmak istiyoruz ama bir şeyler bize mantıksız, saçma yahut çelişkili geliyor da ondan dolayı mı tereddüt yaşıyoruz? Yoksa hakikaten bizim içimizde bir psikolojik bir bulantı hali mi var? Bir Ee, ruhi bir kriz mi yaşıyoruz? Müslümanlardan mesela bu manada kazık mı yedik? Müslüman muhitte horlandık mı? Birilerine mi kafayı taktık? Bunların arkasında psikolojik sebepler, kişisel husumetler olabilir. Tabii ki bizim İslam'ı temsilimiz de ciddi manada problemli. Bu bakımdan böyle insanların tavır ve tutumları, onlara soru sorduk, cevap alamadık ya da aldığımız cevaplar tatmin edici değildi Diyerek insan hak din arayışını kesinlikle bırakmamalı bu, bu kardeşimiz için söylüyorum. Bunlar da Allah katında yeterli mazeret teşkil eder mi? El cevap teşkil etmez. Kesinlikle soru soracağın çok insan vardır. O insanlar seni ikna edecek cevap veremediyse başkalarına sorarsın. Ben bu arkadaşla karşılaşmadım. Dolayısıyla herkese sormamış demek ki yani. Evet. E somut bir sorusu olsa. Ha şu mu yoksa somut sorusu. Allah kendisinin kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Şeklinde bir soruysa. Dediğin gibi yani. Veya Allah kendisi gibi bir şey yaratabilir mi? Buna mantıkla cevap vermek lazım. Yani çelişki denen şeyi anlatmak lazım. Anlaşıldı mı? Çelişki denen şey. Mesela. Ben bu bilgisayarın aynısını yapsam bu bilgisayarın aynısı olur mu? Mesela örnek. Ben kalktım, gittim evde atölye kırdım. Bir şekilde bu bilgisayarın aynısını yaptım. Yani teknolojik olarak bu bilgisayarın aynısı olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu bilgisayar Asus marka. Bunu kim yaptı? Taylatlar mı? Japonlar mı? Kimse? Yapan kimse? Onlar yapmıştı. Bu benimkisini ben yapmışımdır. Bu yine aynı olmaz. Anlatabildim mi? Şimdi... Cenab Bu basit bir örnek nazir olarak ben bunu söylüyorum. cenab Allah kendi gibi bir şey yaratır mı dendiğinde de Allah yaratılmış değil. Kendi gibi olduğunu her yönüyle varsayalım ki Allah gibi ama yaratılmış. Biri yaratılmamış diğeri yaratılmış. Yaratılmayanla yaratılmış olan bir olur mu? Allah gibidir Allah'a denktir Allah'ın aynısıdır mislidir diyebilir miyiz artık o şeye biz? Diyemeyiz. Ha, yaratılmış olmaklıktan dolayı neler vardır orada arkadaşlar? 1. Yaratılmışsa eğer mutlaka sonra da olmuş demektir. Yani yaratılmadan 5 dakika önce yoktu. 5 dakika sonra var oldu. Allah ezelidir. Bak farklar şimdi devam ediyor, çoğalıyor. Yani hudus ve vücup. iki temel varlık kategorisi. Hudus ve vücup Yani zorunlu varlıkla olumsal varlık dediğimiz şey. Olumsal olduğu için bütün Allah'ın dışındaki bütün varlıklar Türlü türlü eksikliklerle, kısıtlılıklarla mağlüldür. Hep yokluklarla etrafı kuşatılmıştır. Bilgimiz bilmediklerimizin yanında sınırlıdır. Bilmediklerimiz asıldır, bildiklerimiz onlar içerisinde istisnadır. Gücümüzün yetmedikleri arasında gücümüzün yettikleri birer istisnadır. Gücümüz, de sınırlıdır. Bütün kemalat dediğimiz, olgunluk dediğimiz, mükemmellik, maharet, hüner dediğimiz bütün vasıflarımız hep, Tersi acziyet, çaresizlik, beceriksizlikle kuşatılmıştır. Yani beceriksizliğimizin yanında hünerlerimiz birer istisnadır. Ve hünerlerimiz kazanımsaldır, sonradandır. Bütün bunlar nereden kaynaklanıyor? Bizim yaratılmış olmamızdan. Yani varlık bizim özümüzden değil, varlığı sonradan almışız. Varlığı bize birisi lütfetmiş, oradan kaynaklanıyor. Sonradan varlık olduğumuz için. Varlığı yani... Uçsuz bucaksız bir şey, mutlak bir şey varlık. Varlığın içerisinden çıkartıldığımız için biz ancak cirmimizce bir varlık taşıyoruz. Varlığa bağlı olan bütün kemalatlar da hep bizim cirmimizle mütenasiptir. Cirmimiz kadar bilgimiz vardır, cirmimiz kadar gücümüz vardır, cirmimiz kadar öngörümüz vardır, cirmimiz kadar adaletimiz vardır, merhametimiz cirmimiz kadardır. Bütün değerlerimiz, erdemlerimiz hep cirmimiz kadardır. Bu cilmin dışına taşan Ötesine taşan şeyler hep bizim için nedir? Birer nakıysadır. Erdem değil tam aksine birer Efendim noksandır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir şey yarattığında haliyle o şey ne olmuş olacak? Böyle hadis, olumsal bir varlık olmuş olacak. Bunun Allah'la eşit olması, denk olması kategorik olarak mümkün değil. Anlaşıldı mı? Mümkün olmayan bir şeyden söz ediyoruz. Yani inancımızdan dolayı mümkün değil, değil. Aklen böyle bir şey mümkün değil. Tahayyülü mümkün değil. Çelişki dediğimiz şey bu işte. Bir şey bir şeyden hem farklı olacak hem aynı olacak. Kategori olarak biri yaratılmış diğeri yaratılmamış şeyin ikisini biz ne yapıyoruz? Bir kılıyoruz. Yani bunlar birbirinin aynıdır diyoruz. Aynı anda birbirlerinden farklıdır diyoruz. Bir zihin bir idrak. Aynı anda bir şeyi hem olumsuzlayıp hem olumlayabilir mi? Ahmet hem var hem yok diyebilir misiniz? Ne demek istiyorsun derler size. Ahmet hem var hem yok. Neyi kastediyorsun? Yani derler ki mutlaka burada aynı şeyleri kastediyor. Var derken işte sabah vardı yok derken şimdi yok. Herhalde bunu kastediyordu. Hayır arkadaş aynı anda aynı itibarla bütün aynı koşullarda Ahmet hem vardır hem yoktur diyen bir adama siz ne yaparsınız? Herhalde bir doktorun telefon numarasını yazıp verirsiniz. Yapacağınız iyilik budur yani. E bu adam şimdi böyle ben böyle bir iddia attım kimse ortaya çözemedi. Bu bir hüner mi? Yok. Yani senin kimse tarafından çözülemeyecek bir sorunun olduğuna da denk düşebilir bu. Ne bileyim yani. Burada. Kendinden büyük taş. Şimdi taş. Taş ne kadar büyük olursa olsun sonuçta yaratılmışsa o bir mekan kaplıyorsa mekan dediğimiz şey mekan dediğimiz şey sınırlıysa yaratılmış olduğuna göre. Sınırlı olan bir şeyin mekan bağlamından münezzeh olan bir şeyle mukayesesi mümkün değil. Sonra burada büyüklüğü mekanla ölçmek, hacimle ölçmek çocuk aklı. Yani kendinden daha büyük taş, taş örneğini vermesi zaten bir çocuk aklını gösteriyor. Büyüklüğü hacme, mesafeye, rakamlara indirgediğini gösteriyor. Yani taş büyük olduğunda büyük mü olmuş oluyor? Allah kendinden büyük taş demekle ne demiş oluyor? Haşa Allah da o zaman hacimsel anlamda, mekansal anlamda bir büyüklük taşıyor. Dolayısıyla kendinden daha büyük. Bunun kafasındaki Allah imajı problemli. Anlatabildim mi? Yani biz bunun için bu adama önce Allah hakkında, Allah'ın sıfatları hakkında doğru bilgi vermemiz lazım ki ondan sonra bu soruların hepsinden zaten kendisi bu kardeşimiz ne yapacak? Vazgeçecek. İmam Gazeli'nin kelam ilaç gibidir. Fazla almayın demesi sözünü nasıl anlamalıyız? Doğru. Kelam ilaç gibidir. Bu gibi adamlara lazımdır. E, hastalığı olmayan, sıkıntısı olmayan bir adama da lazım değildir. İl-Cambul Avam anilmil kelam diye eserinde bunun için yazmıştır. Durduk yere insanlara kalkıp da kelam meselelerini anlatmanın, kafalarına bir takım soru işaretleri düşünmenin manası da yok, faydası da yok. Ama öyle adamlar da vardır ki, işte o kelami, dili, muhakemeyi, kullanmadığını sürece o adama cevap veremezsiniz. Ağzını tıkayamazsınız. Yanlışını gösteremezsiniz. Doğru bir söz. İvon Gazellevo. Hocam namaz kılmayan birinin dinden çıkmaya çağını birçok alemin ortak görüşlü dediniz. öyleyse mezhep imamlarının namazı kılmayanlarla ilgili ölüm hapis hükümlerini nereye koymalıyız ya da zaten dinden çıktığı için öldürmüyorlar ölüm cezası verenler tıpkı bir hat gibi bir Ee, yani evli insan zina ettiğinde nasıl rejim cezası varsa kafir olmuyor ama suçun cezası olarak onu öldürüyorlarsa namaz kılmayanların da ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini savunan alimler de aynı sadette diyorlar. Hapis cezası hanefiler de var. O da dediğim gibi kafir olduğu için değil bu yapılan işin Efendim işlenen suçun karşılığı budur diyerek. Çünkü hadis-i şerifte Müslüman oldun mu kişi ne var Kanını Canını malını muhafaza etmiş olur. Koruma altındadır. Mal can kan güvenliği vardır. Ama illa bir hakkı diyor. İslam'ın koyduğu bazı cezalar vardır. Hak ederse cezaen öldürülür. İrtidaden değil. Muhtezilinin şu anki konumu nedir? Ee, rahmet okuyoruz biz muhteziline. Şu anki konum bu. Rahimallahun nebbâşel evvel derler ya. Caiz mi hocam rahmet okuyor? O bir deyim. Yani tabii ki rahmet okunur. Niye okunmasın da? Deyim ayrıca bu. Yani bugün muteziliyi fersah fersah aşan geçen efendim insanlar var. Reformistler var. Esselamu aleyküm Cenab-ı Kur'an'da Efendimizin. Yani günümüzde mutezili yeni mutezili diye bir ekol oluşturmaya çalıştı ama tutmadı. Mutezili temayüller taşıyan insanlar ve çevreler var. Yani Türkiye'de itizali temayül güçlü bir temayül. Ama ben mutezileyim demezler. Mutezilenin belli konulardaki tavırlarını kendilerine e, dayanak olarak gösterirler. E, Mezheb olarak, olarak yaşamıyor ama e, bir temayül olarak mutezile yaşıyor. Selamun aleyküm. Cenab-ı Hak Kur'an'da Efendimiz için Resul ve Nebi ifadelerini kullanıyorum Muhtelam hocam bazı mahallelerde sıkça kullanılan habibim ifadesi Kur'an'a mı aittir değilse bu ifade doğru mudur? Yani Cenab-ı Hakk'ın kullanmadığı bir ifadeyim. Bizim kullanmamız doğru mudur? Bu üslupta ifrat olabilir mi? Allah razı olsun. Yani Habibim ifadesi evet Kur'an-ı Kerim'de bildiğim kadarıyla yok. Hadislerde de Selefiler evet söylüyorlar yani bu ifade geçmiyor vesaire diye. Ama bilmiyorum rivayetlerde çıkabilir karşıma. Ben inkar etmeyeyim, reddetmeyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın sevdiğinde şüphe yok. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sever, seviyor. Ee, dolayısıyla Habibim Efendimiz'i işte Habibullah, Allah'ın Habibi şeklinde ifade etmekte bir beis yoktur. Ee, ama var mı ayette, hadiste? Ayette olmadığını biliyoruz da hadislerde bunu besleyecek ifadeler var mı? O konuda bir şey söyleyemem. İbn-i Sebe kimdir? Şia'nın başlangıcındaki yeri nedir? i̇bn Sebe Yemenli bir Yahudi dönmesidir. Mısır'da işte Hz. Osman Aleyhtar'ı isyanı kışkırtan, provoka eden, bunun fikir üstünü yöneten isimdir. Hz. Ali hakkında aşırı dediğimiz, gülüb dediğimiz bazı fikirler ve inançları ilk mayalayan isimdir bu adam. İbn Sebe gerçek bir kimliktir, asla efsane değildir. Eee ve Şia'nın başlangıcında işte Hz. Ali ile ilgili olarak ortaya atmış olduğu eee inançlar, fikirler, Hz. Ali yüceltileri daha sonraki Şia tarafından da kullanılmıştır ya da Şia e, bilinçsizce aynı noktaya gelmiştir. Biz İbn Sebe'nin Takipçileri izlemezler. Onlar da İbn-i Sebe'yi eleştirirler, kabul etmezler, reddederler. Ama özellikle Şia'nın aşırıları, gulat-ı şia denen, guluv, aşırılık taraftarları, İsmaili ve batini çevre, karmatiler, bunlar İbn-i Efendim açmış olduğu çığırdan giden insanlardır. Bütün Şii gruplar için bunu söylemek doğru değil. Hocam yine bazı grup ve tayfalar demektedirler ki Kur'an'da akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye geçmektedir. O zaman bizim bu hadis kaynaklarına ne ihtiyacımız var gibi bizimle tartışmaya girmektedirler. Buna siz ne dersiniz? Evet. E, düşünerek namazın kaç reket olduğunu bulabiliyorsa bu arkadaşlar hadislerin efendim e, bizim dünyamızda yeri gereği yok diyebiliriz. Ama düşünerek namazın kaç reket olduğunu, akşam namazının niye üç reket olduğunu düşünerek bulamayacağımıza göre din Kuru düşünceyle belirlenemeyeceğine göre bizim hadislere ihtiyacımız var. Konuyla ilgili ayetle de gösteremezler. Akşam namazı niye 3 rekattır da yatsı namazı 4 rekattır. Sabah namazı iki rekattır. Bunu bize kendisini günüş duruma düşürmeden ayetten gösterebilen biri varsa tamam hadislere gerek yok diyelim. İmam Şafi'den önce yani bunlara çok böyle teknik detaylı cevap veremiyoruz. Ortamla müsait değil. Görüyorsunuz daha birçok soru var. Değeni şeklinde. İmam Şafii'den önce sünnetler yazılı hale getirilmiş mi? Resul ile Nebi arasındaki fark nedir? Kur'an-ı Kerim'in Hz. İsmail hakkında o badinde sadıktı. Resul bir Nebi idi. Meryem ayeti ışığında. Meryem 54 ayeti ışığında açıklar mısınız? İmam Şafii'den önce sünnetler yazılı hale getirilmiş. Sünnetlerin ilk defa resmi tedvin dediğimiz yaygın geniş biçimde yazılımı biliyorsunuz İbn-i Şahab-ı dayanır. Yani İmam Şafii'den yaklaşık Yani 100 sene öncesi Diyelim kabaca Yani birinci yüzyılın sonu Ömer bin Abdülaziz dönemi ki İmam Şafii 205'te Vefat ettiğine göre Yaklaşık bir 100 yıl diyebiliriz ee, İmam Malik keza İmam Şafii'den önce yazmıştır İmam Malik'ten gidip Muvatta'yı okumuştur Yani Muvatta diye bir sünnet kitabı var Sünen kitabı var ee, Ondan önce işte Musannef İbn-i Ebi Şeybe, şey, Musannef, Abdurrazzak, Ma'mar, İbn-i Cüreyç. Bunlar hep İmam Şafii'den öncedir. Bunlar hadisleri, sünnetlerini atmışlar Derleyip kitaplarda toplamışlardır. Bu itibarla İmam Şafii'den önce kesinlikle hadisler ve sünnet toplama çalışmaları olmuştur. Resul-i Nebi arasındaki fark nedir? Yani alimlerin yaygın olarak ifade ettiği farkı biliyoruz. Resul kendisiyle beraber şeriat gönderilen, Nebi ise gönderilmeyen, Bir önceki Nebi'nin şeriatına tabi olan e, peygamber anlamında. Yani peygamber artı şeriat getiren peygamber. Hazreti İsmail o zaman ne olacak? Hazreti İsmail'in şeriat getirdiğini bilmiyoruz. E bilmiyoruz diye şimdi şeriat getirmediğini iddia edebiliyor muyuz? Kitap getiren demedik, şeriat getiren dedik. Yani Hazreti İsmail için Allah Azze ve Celle ve kâna rasûlen ve nebiyya o rasûl ve nebi idi diyorsa... Ve 2500 yıllık Arap coğrafyasında da e, Hz. İbrahim'den kaldığını bildiğimiz, İbrahim Aleyhisselam'a dayanan bazı uygulamalar varsa, dini uygulamalar, bazı kültürel, sosyal uygulamalar varsa, bu uygulamalar İslam tarafından da bir kısmı olduğu gibi sürdürüldüyse, bir kısmı tadilata uğratıldıysa, bunun nebevi bir kaynağının olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nebevi kaynak Hz. İbrahim'dir. Diyecek olursanız Hz. İbrahim'in e, aynı zamanda İshakoğullarına da ata olduğunu Biliyoruz Hz. İbrahim'in İsmail oğlu İsmail kanalıyla gelen Şeriatı düzenlemeleri Olabilir Hz. İsmail'in babası İbrahim Aleyhisselam olduğu için ata peygamber olduğu için Onun adı geçmiş olabilir Yani Hz. İsmail'in o bölgede Efendim Allah'tan aldığı e, Belki kısıtlı da olsa Mahdut da olsa bazı emirler Şer'i düzenlemeler olmuş olabilir. Ee, hocam illa da öyle bir farka gitmek zorunda mıyız? Zorundayız çünkü hadis-i şerifte Efendimiz açıklıyor yani. E, 120 bin tane peygamberden bahsediliyor. Bunlardan kaç tanesi Resul? 313 tanesi Resul diyor. Yani Efendimizin Resul ile Nebi arasında ayrım yaptığını bildiğimiz için e, ayrım biz de yapıyoruz. Yoksa e, bu kadar Efendim akıl yürütmeye Düşünmeye olmadı, şöyle yapalım, böyle yapalım demeye gerek kalmazdı. Allah yaklaştırması için putlara duyulan saygı sevgi, şeyhlere duyulan saygı sevgiyle bir tutulabilir mi? Tutulamaz. Bunları daha önce konuştuk, yine geri gelecek konuşacağız. Birinde tapınmak var, diğerinde hürmet var. Hüsnü zan var. Sayın hocam, çok aşırı örnekler olabilir. O aşırı örnekler konumuzun dışında zaten. Sui misal, emsal olmaz. Sayın hocam sadece la ilahe illallah diyen kişinin Müslüman olabileceği söyleniyor. Bunun doğruluğu nedir acaba? Ee, yok. Eğer öyle olmuş olsaydı Hristiyanlar ve Yahudiler e, onlar da Müslüman olurdu. Kur'an onları bir daha kendisine imana, Efendimiz'e imana çağırmaz. Soruyorum ben size Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden kendisine iman etmesini, Kur'an'a iman etmesini istemeseydi, ilk geldiğinde Yahudilerle şöyle anlaşsaydı. Sizin dini size... Biz size karışmayacağız. Siz haktin üzeresiniz. Ben size peygamber olarak gönderilmedim. Sizde bir işim yok. Ben bu Araplara peygamber olarak gönderildim. Dolayısıyla siz devam edin. Ben de burada devam edeyim demiş olsaydı. Bir problem olur muydu? Abdullah İbni Selam niye gelsin Müslüman olsun o zaman? Bir grup arkadaşıyla beraber. Olur muydu bunlar? Olmaz. Hazreti Selman niye gelsin Müslüman olsun? Hazreti Selman'ın biliyorsunuz iman arayışı uzun yılları alıyor. Birkaç tane efendim rahipten eğitim alıyor. Onların rehberliğinde, onların vasiyetiyle Hazreti Peygamber Efendimiz'i buluyor. Evet. Heraklius o zaman niye mektup yazdı? Heraklius zaten Hristiyan'dı. Bizans zaten Hristiyan'dı. Neden onlara İslam'a davet mektupları yazdı? Muhammedun Resulullah ilkesi olmayacak. La ilahe illallah yetiyorsa Efendimiz'in onlarla işi neydi? Sadece Araplara olsaydı Bizans'a, Roma'ya, Doğu Roma'ya neden mektup yazdı? Rum onlar. Yani bunu zaten cevapladık. Hangi tür hadisler? Tamam. 10 dakikam var. Hemen bitiriyorum. Kur'an-ı Kerim'de iman esasları zikredilirken kader konusu bu esaslar içerisinde geçmiyor. Bakara suresi 177, Nisa 136. Bunun hikmeti nedir? Buna nazaran iman esasları beştir demek. Küfre girer mi? Ee, bunun kader meselesinde bunu zaten konuşacağız. Ama dediğin gibi, Kur'an-ı Kerim'de kader inancı böyle madde olarak Aynı hadiste olduğu gibi ve bil kaderi, hayri ve şerri formatında geçmiyor. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'de kader inancının muhtevası var. Birçok ayet kader inancının muhtevası olarak bildiğimiz, hep söylüyoruz. Ezeli ilim, ezeli irade, keza ezeli yazgı ve yaratmak. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Anlaşıldı? Örneklerini de verdik geçen derste mi, daha önceki derste Konusu gelecek kadere imam meselesini konuşacağız. İlahiyat kitabımızda İmam Malik'in kalbiyle tasdik olmadan da dil ile ikrarın iman için yeterli olabileceği yazıyor. Bu münafıklık değil midir? Yani biz o insana mümin muamelesi yaparız. Bilemeyiz bu insan mümin midir değil midir? İmam Malik bunu böyle kelami bir bağlamda söylemiş değil. Söylediyse. Ehli kitaptan bir kişi dese ki ben Allah'a ve Muhammed'e inanıyorum ama kendi dinimin vecibelerini yerine getirmek istiyorum. Cevabımız normaldır. Peygamber'e inanıyorum sözüyle çelişmiş olur. Peygamber'e iman ne demektir? Ben senin getirdiğin kulluk programına uyuyorum. Çünkü sen bilirsin Allah'la aramdaki elçi sensin. Kulluk Allah için yapılıyorsa Allah'ın isteği doğrultusunda yapılır. Allah'ın isteğine rağmen Allah öyle istiyorsan böyle yapıyorsun. O zaman bu kulluk olmaz. E şu halde kulla Allah arasındaki elçi peygamberse ve efendimize sen Allah'la benim aramda elçisin diyen adam artık Allah benden ne tür bir kulluk istiyor diye sorması gerekir. Zımnen bu soruyu soruyor zaten. Ondan sonra kalkıp da ben sana iman ettim. E dönüp ondan sonra Kudüs'e dönüyor ve efendim Hristiyanların yahut Yahudilerin yaptığı gibi ayin yapıyor. Müslümanlar namaza gidiyor. O adam namaza gitmiyor ayin yapıyor. E bu nasıl peygamberlik kabulü? Peygamberlik inancına ters yani. Ehli kitaptan bir kişi dese ki ben Allah... Evet, tamam bunu söyledik zaten. Yüzül İsa adet meselesindeki inancımız aslında iman esasları içerisinde olan peygamberler iman ilkesinin içine dolaylı da olsa girmedi. Dolaylı olarak giriyor zaten. Yüzül yani İsa peygamberlere iman esasının mazmunu ve muhtevasında vardır da Efendimiz'e imanın, Efendimiz'in sözü olduğu için gereğidir. Ama bir kimse bunu, avamdan bir kimse bunu inkar ettiğinde kafir diyemeyiz. o Tekfir meselesi daruratı diniye ile alakalı bir şeydir. Avam için havas içinde tevatür ile alakalı bir şeydir. Avam için bunu diyemeyiz. Ama o kimse uyarıldıktan sonra az evvel anlattım ya uyardık, ettik, o konuyla ilgili bilgileri verdik. Artık o da havas oldu. Avam olmaktan çıktı. Aleyküm hüküm yaldız Allahun aleyküm selam ayetine iman ediyoruz. Fakat meclise girerken milletvekillerinin ensa yapacakları anayasaya uyacaklarına daire emin ediyorlar. Bu sebeple bazı kişiler oy kullanmayı küfür olarak lanse ediyor. Sistemi yalnızca demokrasi içinde iktidar ile geçirene geçirerek İslamlaştırabiliriz. Düşüncesi Allah'a iman konusunda zedileyici bir unsur değil midir? Bu konuda tutum nasıl olmalıdır? Yani bunlara inanarak yapan insan doğru budur. Sistem, nizam budur. Bu çağda budur. Kadim orta çağda o idi. Bugün budur diyerek inanarak yapan bir insan. Tabii ki İslam inancıyla çatışmış olur. E, bu imanla bağdaşmaz ama bir insan İslam inancını taşıyor, İslam e, ideallerini taşıyor bu dinamizmle e, bir İslami mücadele verdiğini düşünüyorsa bu artık fıkhi bir meseledir itikadi bir mesele değildir ben fıkıh hocası değilim kadere nasıl inanmalıyız meselesi gelecek selamun aleyküm hocam açık bir ayeti inkar eden bir Müslümanı kafir diyeni telendirebilir miyiz anlattınız ama tam manasıyla anlayamadık diyor Açık bir ayeti inkar eden tabii ki kafir olur. Ama avamdan biri ayet olduğunu bilmez. Adam derse ki ben şu ayeti inkar ediyorum kafir olur. Ama ayet olduğunu bilmediği halde adam ayetin içeriğini üç aşağı beş yukarı kendi ifadesiyle dile getirir. Ben buna inanmıyorum der. Bu adam bunu demekle kafir olur mu? Olmaz. Lüzumu küfür küfür değildir. İltizamı küfür küfürdür esasını bir yere kayıt edelim. Ona denir ki bak bu senin sözünden filan ayetin içeriği Reddedilmiş oluyor. Bu sözde sen filan ayetinin içeriğini çiğnemiş oldun. Ayet diyor ki. Şöyle şöyle. Bak sen tam aksini söylüyorsun. Gerçekten de tam aksiyse. O adamın o sözüyle ayet taban tabana açık net. Öyle yorumla. Oradan buradan. Kırk 40 dereden kırk 40 su getirerek değil. Açıkça ayetle çelişiyorsa. Adam uyarılır. Uyarıldıktan sonra. Ben hala aynı fikirdeyim derse Allah saklasın kâfi olur. Hayır bak. Ayet olduğunu bilerek inkar ederse cahil alim fark etmez. Ayeti biliyor. Ayet olduğunu bilmeden inkar ettiğinde kafir olmaz. Ayet olduğunu bilmeden. Ben de şimdi bilemem edemem. 6300 küsür üç yüz küsur tane ayeti kerime var. Ayetin bir yerinde bir nüans vardır. Ben onu fark edememiş olabilirim. Kalkarım. Efendim Allah saklasın. Bir laf söylerim. Orada hemen kafir olmak diye bir şey yok. Ne yaparsın dersin ki arkadaş... Bu senin demiş olduğun ayetteki şu ifadeyle ters düşüyor. Ondan sonra efendim bu adamın tavrı imanı küfür belirler. Tekfirle alakalı bir husus yani. Bütün ayetlere kitaba iman et. Kitaplara iman etmek Kur'an'a imanı içerir. Kur'an'a iman demek o ayete de iman ettiğini gösterir. Ama bilmiyor sözünün o ayetle çeliştiğini. O yüzden açıklama gerekir. Mesela bazı durumlarda fayda... Fa fayda fazlaysa diğer insanlara daha iyi yardım edilebileceği kanaatıyla başörtüsünü açmak ve bunun fedaçarlık İslamiyet içindir diyerek meşrulaştırmak doğrudur. Çok yanlıştır. Ee, yani amaçlar vesileleri meşru kılmaz. Efendim biz makyabalist değiliz, faşist değiliz. Ee, inancımız uğruna, inancımızın getirmiş olduğu hudutlar çerçevesinde mücadele ederiz. İnsanlığa hizmetimiz olacaksa insanlara bir taraftan da kötü örnek olmamalı. Bir yanlışın çığırını açmamalıyız. Din Allah'ın dinidir. Muzafferiyet Allah'ın elindedir. Biz onun istediği doğrultuda mücadele etmekle yükümlüyüz. Ha diyelim ki biz başımızı açtık ve bir mücadeleyi kazandık. Kazandığımız mücadele ne oldu? Neyin uğruna mücadele ettik? Baş açıklığı bu şekilde kanıksadıktan sonra Zamanla bizim insan, insanlar da bizi görüp başı, başı açık olduğumuzu gördüğünde başı açıklık konusu Müslümanlar arasında olabilir. Yani bir tercih meselesine düştükten sonra neyi kazanmış oluruz? İşte amaçlar araçlar uğruna feda edildiğinde zamanla ne oluyor? O amaçlar uğruna mücadele ettiğini zanneden insanlar o amaçlardan kopuyor. Ondan sonra biz ne için mücadele ediyoruz sorusu havada kalmaya başlıyor. Çünkü o amaca hala tutunmuyoruz. Ve sen öyle de bir gedik açmış oluyorsun ki her geçen gün söz konusu amaçlar insanların semtinden çekilmeye yüz tutuyor. Kaderi biz yazmıyoruz. Hidayet bizim elimizde değil. Zafer, muzafferiyet de bizim elimizde değil. ha Bunu biz içtihadi meselelerde her meselede bu hassasiyeti göstermeyiz. Burada kar zarar ayrımını yaparız. Muhasebesini yaparız. Ama belirttiğim gibi dinin haram ve helalları açık hükümleri söz konusu olduğunda mücadele adına işte daha fazla fayda adına bir koyayım on alayım hesabıyla bunlar yapılamaz. Ancak zarur olur. Ölüm efendim yani insan ihtiyar ve iradesini doğal olarak etkisiz hale böyle politik olarak değil doğal olarak etkisiz hale getirecek yerlerde olur. Birinin talebesinin Türkçe-Arapça okuması gereken fıkıh, akait, kitap isimleri verir misiniz? Tefsirden Türkçe olarak hangisini okumamızı tavsiye edersiniz? Ya özel bir soru. özel sorun. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de iman esasları zikredilirken kadar konusu bu... Tamam bunu söyledik zaten. Tamam bitti. Bir de bu vardı. Hocam namaz kılmayan birinin önünden çıkmaya cevanı birçok alemin ortak görüştür dediniz. Tamam bunu söyledik zaten. Tamam.